وما توفيق إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم ve ollâhı Allah al Allah manfağna bil-Qur'ân al-ʿazîm. Bağrıklana hafîm, allah Teala ve Tekaddes Hazretleri, bizleri hayır yolunda yardımlaşan, birbirini hayra davet eden, teşvik eden kullarından eylesin. Abi, hayırlı arkadaşlar nasip eylesin. Abi, siz birbirinizle arkadaş oluyorsunuz, bu yollarda tanışıyorsunuz, buluşuyorsunuz, sohbete gelirken anlaşıyorsunuz, telefonlaşıyorsunuz, birbirinizi davet ediyorsunuz. Ve böylece aynı arabada veya işte bu şekilde buluşarak geliyorsunuz. Bunlar çok güzel arkadaşlıklar. Ahirette karşılığını göreceksiniz. İnşallah. Allah, evet. Bu hususta arkadaşlarınızı artırı. Ekferu minel ihvan fid <gülüyor> din. Din yolunda kardeşleri çoğaltın. Fe inne rabbekum hayyyun kerim. Rabbiniz hayalıdır, keremlidir. Allah utanır mı? Bizimki bu utanmaz haşa ama istahya kıyamet günü benim Teala kıyamet gününde kardeşlerin arasında kuluna azap etmekten haya eder. Yani bu yolda kardeş olduğunuz insanlar yani ahirette mahşerde buluşursunuz. İşte o zaman azaba layık olsanız da çok günahkar olsanız da Allah Teala buyurur ki bu kulumu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 Nasıl yanılmışız diyecekler. Onun için kardeşlerinin arasında Allahü Teala kuluna azap etmekten utanırım buyuruyor. Utanarak ne var yani? Bizim gibi utanmaz. Kulunu affeder, eder Allah bizi kardeşlerimize bağışlasın, bu yoldaki ihvanımıza bağışlasın, cemaatlerimize bağışlasın. İnşallah hepinizi de böyle bu yolda arkadaşlıklarda daim eylesin. Yarın ahirette işlerin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 Ezan kulağında yani e, müezzin akşam güneş batmaya yanaşıyor, kıyamet korkmaya birkaç, efendim zaman, kısa zaman kalmış. Böyle bir zamanda konuşmayacağız da. Ne zaman konuşacağız sahabe ekran bunlar? 14 asır evvel konuşuyorlardı. Dolayısıyla tam zamanıdır, zeminidir, yeridir. Allah Teala efendim, bizleri haberdar ediyor inşallah. Şimdi burada dersler tabii yapılıyor. E, bir, bir derste çok uzatma yapamıyoruz. Bu itibarla başlıyoruz. Ancak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 Konular yapacağız inşallah. Bunları sırayla izleyenler işitecekler. Şimdi ismi şerifi, rivayetlerin ek serisine göre ismi şerifi Muhammed'dir. Bazılarına, bazı rivayetlerde isminin Ahmet olduğu zikredilmekteyse de Cumhur'un görüşü ismi nedir? Muhammed'dir. Babasının adı babasının adı Abdullah'tır. Başka sapmalara yer vermeyelim. Şimdi ikide bir bir içi.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 Nerede doğacak? Nerede diyorsun? Adam tahrif bunlar. Tahrif ne demek? Dini değiştirmek. Allah muhafaza. Böyle önüne gelen Sonra ben onlar bir kere görür 20-25 sene oldu. Baktım bir şey demiyor da yani Mehdi'yim demiyor da. Kenarına getirdi işi falan. Yahu dedim bu Medine'de doğacak. Mekke'de bir doğacak. İstanbul'da da olma ihtimali bir rivayet var. <gülüyor> dedim o İstanbul'da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 Bu aynı künye bir bir künyesi Kazı Yiyaz'da, şifa Şifai Şerif'te Kazı yaz buyurdu üzere Ebu'l Kasım. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi de onda, künyesi de onda. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oğullarından birisinin adı neydi? Abdullah da var, değil mi? E Ebu Abdullah Kasım diye de oldu Ebu'l Kasım. Böylece efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin künyelerine de malik bulunacak. Neseb-i Şerifi Nesebi Şerif ne demek? Soy ağacı. Nereden geliyor? Kesinlikle Ehl-i beyt -i geliyor. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hane halkından geliyor. Ancak, tabi sahih ve meşhur olan rivayetlerin birçoğunda Fatime Tüzehra aleyherridvan annemizin neslinden olduğu rivayet ediliyor bazı rivayetlerde Hz. Abbas'ın neslinden olduğu gelse de bunları telif edeceğiz, rivayetlerde arsını cem edeceğiz. Şimdi Hazreti Fatıma'nın iki oğlu var. Hasan, Hüseyin. Hangisinden geliyor? Burada da bazı rivayetlerde Hüseyin evladından dense de ek seri kuvvetli rivayetlerde Hasan evladından geliyor. Niye Hasan evladından geliyor? Buradaki şeyi de belki evvelce demiştim, Tekrar defa görüyorum. Hz. Hasan biliyorsunuz Hz. Ali babasından sonra hilafette kaç ay bulundu? Altı ay. Altı ay Emirül müminin idi. Sonra Hz. Muaviye ile biliyorsunuz, radıyallahu anh aralarında sıkıntı çıkınca Muhammed Mustafa'mız ne buyurmuştu? Sallallahu teala aleyhi ve sellem Hz. Hasan'ı kucağına alıp da hutbeye çıkarırdı. Minberde innebni ade aley seyyidün leallallaha yuslaha bihi beyne fiyeteyni azimetin el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 hem de Hazreti Hasan efendimiz burada kendi hakkı olan halifeliği devrediyor. Reislik sevgisi, baş olma sevdası, koltuk sevgisi biliyorsunuz. ''Ahiru mâ ehrucu min kalbil ''Allah'a bilen bir velinin bile kafasından en son çıkacak düşünce reislik sevgisidir.'' diyor. ''Ahiru mâ ehrucu min ruhu s Bir adam sıddık olsa diyor, kalbinden ne çıkar? Efendim haset çıkar, fesat çıkar, kibir çıkar, gurur çıkar, hocam çıkar, hep çıkar çıkar çıkar. çıkar.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 Dökülmesin Müslümanlar arasında diye. İşte Hz. Hasan Efendimiz'in bu fedakarlığından dolayı allah Teala Hazreti Mehdi'yi, bütün dünyanın tek hakimi olacak Hz. Mehdi'yi onun neslinden getirerek onu mükafatlandıracaktır. Bu itibarla şimdi rivayetlerin arasını kem ediyoruz. Yani hadis-i şeriflerdeki rivayetlerin hiçbirine zayıftır, uydurmadır, reddedilecektir demiyoruz. Ne diyoruz? Hz. Abbas'tan gelen rivayet doğrudur. Nasıl doğrudur?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 Mubayyahati, nerede biat edileceği kendisine? Aşura gecesi, Aşura gecesi, Muharrem'in 10. gecesi, Mekke-i Mükerreme'de, rükünle makam arasında, yani Hacerül Esvet'le makamı İbrahim arasında biat edilecek kendisine. Allah Teala, bizi mı o günlere bilemeyiz tabi, bilemeyiz ama böylece iman ediyoruz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 Allah bir gecede ona bütün ilmi, marifeti, kuvveti, gücü, iktidarı bir gecede veriyor. Allah Allah istediğine bir gecede verir arkadaşlar. Allah istediğini bir gecede Mehdi'liğe elverişli yapar. Allah Celle Celalü. Beynel mağrib ve'l eşa يفعل الله ما Akşamla yatsı arasında şurada oturduk. Allah dilediğini yapar diyor yani. Akşamla yatsı arasında ufukları döndürür Allah. Gökleri yere indirir Allah. Kıyametleri koparır Allah. Ölüleri kaldırır Allah. Celle Celaluhu. Ne olacak Allah'a vakit mevzu başlayın. Adam sabaha kalktı hafız oldu ya. Medine'deydi şimdi vefat etti. Rüyada hafız ettiler. Ama bayağı okuyor yani. Herkesi de ezbere dinliyor. O da o da dinletiyor kendisi. Rüyada ya. Görüyor musun? Emseytü kürdigen ve asbahtü arabiyya. Efendi Hazretleri çok anladın. Adam birisi hocaların kervanına katılmış. Kürtlerden. Mübarek.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 hiç de demiyor ki ya ben cahilim dese biz başlayacağız zaten. Şimdi onlar inat etti ya herkes sıraya vaz edecek. Bakla bu da dediler inandı görüyor musun çıkıyor bile. Ya dese ki ben edemem kardeşim tamam bırak ya. Biz seninle şaka yaptık diyecekler. Baktı şakaya şaka almamış ki. Çıktı Kürsü'ye. Başladı. Em şeytü kürdiyim ve asbah tu arabiya. Akşam kürd dedim sabaha Arap kattım. Hadi bakalım dedi. Dinlesin hocalar. Ya? Efendilerce ben mı?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 Kuraklık olacak Medine'de. Bir, bir kilo buğday bulamazsın. Ekmek kalmayacak, bir şey kalmayacak. Neresi şenlenecek? Mescid-i Eksa. Mescid-i da şimdi viran durumda. Allah sonunda viran olan Mescid-i Eksa'yı mamur edecek. Onun için Ebu Davud hadisinde Hazreti Ömer'den var. İmranu Beytil Maktisi harab Yetribe Beyt-i Maktis'in Mescid-i mamur olması Medine'nin yıkılması demektir.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 allah Teala ve Tekeddes haber veriyor İsra Suresinde. Estağfirullah. وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْمُ عَذِّبُوهَا عَذَابًا شَد۪يدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ Kıyametten evvel diyor, bütün şehirleri ya helak edeceğiz ya şiddetli azap edeceğiz. levh Mahfuz'da böyle yazdım Allah buyuruyor. Mekke'de dahil, Medine'de dahil. Allah Kıyametten evvel dünya viran olacak arkadaşlar. Artık cennete inşallah. Dünya viran olduktan sonra tabii mahşer kurulacak. Şimdi Hz. Mettin'in hülyeyi şerifesi yani şemali şerifesi şekli mübarek görüntüsü Allah görmeyi nasip eder inşallah. Efendim artık bir genç bir polis geldi. Bir kere ben buradan bir namaz kıldırdım bu mescitte. Cameden çıkarken tenha zaman idi. Öğlen namazı olabilir. Dedi ben polisim dedi Adıyaman'da vazife yapıyorum. Buyur kardeşim dedim. Dedi ben bir rüya gördüm işte tanımıyorum. Ne gördün dedim. Seni gördüm Hazreti Mehdi'nin sofrasında beraber yemek yiyordunuz dedi. Elhamdülillah dedim. Niye elhamdülillah dedim. İşte Hazreti Mehdi'den bahsediyoruz ya. Bu sohbetlerde kalacak ya... Kendimiz görüşemesek de... inşallah bu sohbetlerin bereketiyle... Birçok insanlar Hazreti Mehdi'ye aşina olacak... Bunlar yüzlerce sene kalacak inşallah... Şimdi teknoloji çok ilerledi... Eskiden kasetlerin 20-25 sene ömrü vardı... Şu anda alınan kayıt cihazları yüzlerce sene... Kalacak niteliktedir... Allah sahipler yaratsın inşallah... Bu sohbetler kalsın... Aktarılsın, ulaştırılsın ki inşallah... Ta ki bizim de Hazreti Mehdi'ye hizmetimiz olsun. Hazreti Mehdi'nin e, İslam davasını dünyaya hakim kılmasında çorbada tuzumuz olsun. Siz dinleyenlerin de inşallah bu arada bir katkısı olsun. Böylece Hazreti Mehdi hepimizden hoşnut ve razı olsun. Şefaatleri cümlemize nail olsun. Ve <gülüyor> hemma Hazreti Mehdi'nin hülye i şerifesini anlatıyoruz. Hadis-i şeriflerden derlenmedir. Bunların kaynakları birçok hadis-i şeriflerde vardır. Ancak bir hadis-i şerifte belki tek olarak bulunamaz ama Berzenci Hazretleri bunları cem etmiştir. Biz de bu cemden yararlanarak toplama itibariyle tekrardan da kaçınmak suretiyle rivayetleri birlikte zikrediyoruz. neu Ademu, Hazreti Mehdi çok esmer olacak. Son derece esmer, toprak rengine esmer diyoruz yani işte buğday tenli de, de denebiliyor ama koyu esmer olacağı rivayet ediliyor. Mubare' rengi neymiş? Koyu esmer. Darbun minar ricali. Mübarek insan eti çok hafif. Hafif ve zarif etli. İşte tenine mübarek teni zarif ve nazik demek insan tenine dokunduğu zaman mübarek etinin hafifliğini hissedecek. Zaten Allah dostlarının alametlerindendir. Zümmetelinu culudum ve kulubuhum ila zikrillah. Derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine yatışır, yumuşar buyuruyor Hazreti Kur'an. Rab'atün Hazreti Mehdi çok uzun da olmayacak, çok kısa da olmayacak. Toplum arasında orta boy olarak nitelenen bir vasfa sahip olacak. Ejdel cebhedi mübarek alnı tamamen açık, tüysüz, mübarek alnı böyle geniş bir alın ve alının tamamı ak pak hiç kenarlarında köşelerinde tüy Olmayacak şekilde Efendim Berrak olacak Eknel <gülüyor> enfi Mübarek burnu uzunca olacak Burnunun ucu ince ve küçük olacak Mübarek burnunun ucu Küçük ve ince Mübarek burnu uzunca olacak Eşemmuhu <gülüyor> Mübarek burnunun Kemiği kalkık olacak Şurada burun kemiği vardır ya işte o burun kemiği hafifçe ne olacak? Kemerli olacak. Kalkık olacak. Ezekcü, eblecü. Bunlar Arapçada çok zor e, tabii tanıtımlardır. Kelimelerin hepsinin çok derin manaları var. Ben size lügatlardan burada Berzence Hazretlerinin Allah kendisine razı olsun yaptığı hizmet e, lügatları vermiştir. Size kolaylıkla anlatabiliyorum. Ezekcü, yay kaşlı. Mübarek kaşları uzun olacak Kaşları yay gibi olacak Kaşlarının uçları kenarları ince olacak Eblecu Mübarek yüzü Rengi parlak olacak Yani ne diyelim Böyle e, Cilalı gibi Mübarek rengi esmer olmakla beraber e, Dışarıya Parlaklık yansıtacak şekilde Aydın olacak Mat olmayacak Yani rengi mat değil böyle pırıl pırıl parlayan bir renk. Renk olarak esmer olmak başka bir şey. E parlak olmak daha başka bir şey. Çünkü esmer olabilir ama o esmerlikle beraber bir de tabi nuru ilahi kendisini kapladığından o parlaklık dışarıya yansıyacak. Evet. Mübarek kaşlarının arası açık olacak. kaşların birbirine yakın olmayacak. Yani e, bu iki kelimede topluca bu manaları beyan edebiliyoruz. Eynu <gülüyor> gözleri geniş olacak. Ek halül ayneyni iki gözle mübarek kudretten sürmeli olacak. Yani kirpiklerinde hiç sürme sürülmediği halde sürme sürülmüş gibi bir efendim hoşluk ve güzellik hasıl olacak. Darra tenaya efrakha Berrak zaten Türkçeleşmiş Berrak diyorsunuz Parlak olan şeylere Mübarek dişleri parıl parıl parlayacak Ağzını açtığında Dışarıya zıya ve nur saçacak Şiddetli beyazlıktan dolayı Leman edecek Pırıldayacak Efrak, Mübarek dişleri Sık olmayacak Dişler birbirine girgin ve yapışık olmayacak Mübarek dişlerin arası Ayrı uzak bir şekilde böyle seçilecek. Diş araları hafif açık olacak. Fi haddihil ey meni halun esvedu sağ yanağında siyah bir ben olacak. Mübarek sağ yanak, sağ yanağında siyah bir ben hasıl olacak. Yudai uveccüke enneu kevkebündürriyün mübarek yüzü öyle parlayacak, öyle parlayacak sanki efendim e pırıl pırıl parlayan Bir yıldız gibi Nasıl yıldız yanıyor bu kadar Binlerce on binlerce yüz binlerce Kilometreler uzaktan Öyle yıldızlar var dünyadan Ne kadar uzak o yıldız Nasıl parlıyor bizim gözümüze Ta biz neredeyiz o nerede Demek kendi kendisi ne kadar parlak ki Bu kadar efendim Milyonlarca kilometreler Artık hesabını ölçüsü Allah bilir O kadar uzaktan bize parlıyor Yıldız gibi yüzü parlayacak. Onun için nur başka bir şeydir. Beyazlık başka bir şeydir. Bazı kere bazı beyazlar vardır ama nursuzdur. Beyazla nur aynı şeyler değildir. İnsan beyaz olabilir, nursuz olabilir, insan esmer olabilir. Hatta zenci olabilir, nurlu olabilir. Ben öyle zenciler gördüm ki alnında böyle nur halesi efendim, pırıl pırıl geziyor. Allah'ın öyle zenci dostlarını da gördü. Onun için ama Hazreti Mehdi zenci türünde değildir. Buğday tenlidir. Yalnız koyu esmerdir. Fakat parlaklığı ve berraklığı ve ilahi nuru böylece efendim yıldız gibi belirgin olacak. Kestü'l-Lihiyeti mübarek sakalı sık olacak. Sakalı sık olacak. Onun için Efendi Hazretimizden tabi işittiğimiz bir rivayet zaten hep de belli. Dünya kuruldu kurulalı. Hiçbir peygamber, hiçbir veli Sakalsız yoktur Hazreti Mehdi'nin de sakalı Bir tutamdır Zaten bir tutamdan aşağı sakalı olan Bütün Mehdilerin gel olduğu Şimdiden ortaya çıkmış oldu Önüne gelen Mehdi'nin diye çıkıyor Tabi daha birçok alametler anlatılacaktır Sade sakalla bu alamet Belirmez Fiketifi alametullin nebiyyi Sallallahu aleyhi ve sellem Mübarek omuzunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamberlik mührü vardı ya Size evvelce derslerde anlatırdık. İşte mübarek sağ omuzun, omuzunda diyor tabi sağ demiyor. Omuzunda ne bulunacaktır? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir alamet. Bir mühür gibi Efendimizin torunu olduğuna dair sallallahu aleyhi ve sellem seyyid olduğuna dair elbetten olduğuna dair bir nişan. Demek peygamberlik mührüne benzeyen türde bir alamet ve nişan belirecektir. اَذْيَلُ <gülüyor> الْفَخِذَيْنِ Mübarek bacakları, oylukları birbirinden açık olacaktır. Bazı insanlar öyle olurlar. Farkındaysanız yürürken de belli olur. Bazı insanın oylukları yani dizleri çok yapışık yürür. Bazı insan da hafif e, bacak araları yani oylukları biraz açıkça olur. Yürüyüş şeklinden de o iki oyluğunun birbirinden uzak olduğu fark edilir. E, Hz. Mehdi'de böyle bir alamette belirtiliyor. Levnu levnu arabiyyin ve cismi cismi israiliyi. Mübareğin rengi Arap rengi. Baktığın zaman renk Arap rengi ama vücut olarak mübarek bedeni Arap bedeni değil de Arap ırkının dışındaki ırkların e, vücudunda olacaktır. Yani vücut olarak Arap ırkının vücuduna benzemeyecektir. Renk olarak Arapların rengine benzeyecektir. Filizani tabi kendisi Araptır o ayrı. Hazreti Mehdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Korunlarındandır, Arap'tır, o tamam. Fakat mübarek vücudu Arap cismine benzemeyecektir. Ama rengi Arap rengini tutacaktır. Fi lisan sikalun mübarek lisanında ve dilinde bir ağırlık, bir tutukluk olacaktır. Kekemelik gibi değil de dili tutuk olacaktır. Konuşma zorluğu çekecektir. Bu çok büyük bir alamettir. Ve izâ ebdâ aleyh il "Darab bi fakhidi al-aysari daraba fakhidihi al-aysara bi tutulunca konuşamayacak hale gelecektir bazı kere tutulacaktır konuşma esnasında bu tutukluk durumunun açılması için ne yapacaktır mübarek sağ eliyle sol dizine şöyle bir kere vurdu mu sağ elini sol dizine pat diye vuracaktır o anda dili çözülecektir ara ara tutukluk geçirecektir" Konuşma esnasındaki tutukluğu çözmek için iyi iyi düşünün, iyi anlayın. Mübarek sağ eliyle sol dizine vuracak. Sağ dizine değil. Sağ eli sol dize. Vurduğu anda dili çözülecektir. Bu da ara sıra rastlanacak alametlerindendir. İbnü Erbaîne senetten Hazreti Mehdi mehdiliğini ilan ettiği vakitte 40 yaşın çocuğu olacaktır. Yani 40 yaşında olacaktır. Şimdi ve mâsîratu, siiretini anlatıyorum. Yani yaşantısını, gidişatını, takip ettiği e, hayat tarzını. Burada çok rivayetler var, uzun rivayetler var tabii. Tenne u'amelü bi sünnetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle amel edecektir. Bir sünneti bile terk etmeyecek, terkine taviz vermeyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne sünneti varsa kitaplarda Epcine Allah ona ilham edecektir. Bir gecede Allah onu bütün ilimlerle mücehhez hale getirecektir. Yusla'u lailele ve bütün sünnetler kendisinde yani kendiliğinden ihya edilecektir. Layukzu <gülüyor> naymen uyanı uyandırmayacaktır. Ne demek uyanı uyandırmayacaktır? Yani çok yumuşak huylu bir insandır. Adam orada uyuyor ama rahatsız etmeyelim diye kimseyi rahatsız etmeyecek. Ve la yuriqu kan dökmeyecektir. Yani ceppar değildir. Zorba değildir. Efendim insanları kıran geçiren e, sert mizaçlı huysuz biri değildir. Yani hani derler karınca incitmez. Uyuyanı uyandırmaz. Hiç böyle insanlara efendim sıkıntı çıkarmayacaktır. Yükatilü aleyh sünneti sünnet üzere savaşacaktır. Yani sünneti seniyeyi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yolunu canlandırmak için ve onun ehli sünnet itikadını levakta kılmak için ve ameli sünnetlerini bilfiil icra sahasına geçirmek için Cihad edecektir, savaşacaktır, muharebe edecektir, güç harcayacaktır. La itruku sünneten illa kama bir tane ölmüş sünnet bırakmayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında ne kadar sünnet yaşanıyorsa onun zamanında da o kadar sünnet yaşanacaktır. Bir sünnet ölmüş, terk edilmiş kalmayacak. Ve la bir bidat da ortalıkta bir kurafe bir bidat bırakmayacaktır. Bütün bidatleri kökünden kaldıracaktır. Yani yakumu bid-dini ahir azmani kemakame bir nebiyu sallallahu aleyhi ve selleme evlehu. Kıyamet yaklaştığı bir zamanda, ahir zamanda, daha bizden sonra gelecek, şu günlerden nice sonra gelecek bir zamanda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem asu saadette Nasıl İslam'ı yaşamış ve yaşatmış, Allah'ın dinini dünyaya yaymış, sünnet seni ihya etmiş ise dünyanın sonunda zamanın ahirinde de İslam dinini tamamen yürürlükte kılacaktır. İslam sonunda bütün dünyaya hakim olacaktır. Şirkin ve gavurluğun mumu sönecektir arkadaşlar. Onun için görsek de görmesek de seviniyoruz. Çünkü biz buna gayba iman ediyoruz. Muhammed Mustafa'mız ne buyurduysa çıktı. Onun hiçbir sözü yalan yanlış çıkmadı. Bunlar da çıkacaktır. Yani hakikaten insanın aklına mantığına biraz zor geliyorsa da kabullenmek, hafsale biraz kaldırmıyorsa da, bütün dünyayı İslam yeniden kaplayacaktır inşallah. Burada Allah'ın teminatı vardır. وَالَّذِيَ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَد۪ينِ hak O Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem hidayetle dost doğruyla gönderen Allah يُزْحِرَوْا عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ Neticede bütün dinler ve diyanetler üzerine İslam'ı galip kılacaktır. Ayet-i kerimesinin sırrı Hazreti Mehdi döneminde gerçekleşecektir inşallah. Yemlikud dünya kulleha kemâ karneyn ve Süleyman, Zülkarneyn aleyhisselam ile Süleyman aleyhisselam bütün dünyanın yegane maliki ve tek hükümdarı olduğu gibi Hazreti Mehdi ile tüm dünyanın tamamına malik ve hakim olacaktır. Onun hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Bütün dünyaya bugüne kadar dünya kurulduğundan beri dört kişi hakim olmuştur. Bunların ikisi Müslümandır, ikisi gavurdur. İki Müslüman, birisi Zülkarneyn Aleyhisselam, birisi Süleyman Aleyhisselam'dır. İki gavurun, birisi Nemrut'tur. İbrahim Aleyhisselam'ın karşısındaki. Birisi Buktu Sardır. O da Mescid-i Eksa'yı eden büyük bir gavurdur. Firavun, bütün dünya çapında bir hükümdar değildir. Mısır civarında, Mısır deltasında hüküm süren biridir. Dolayısıyla bütün dünyanın tek hükümdarlığına sahip olan bugüne kadar dört kişi olmuştur. Bunların ikisi Müslümandır, ikisi kafirdir. Ve sevimli karacülümün ümmeti sonuncu da beşinci olarak benim ümmetimden bir zat Hazreti Mehdi bütün dünyanın tek hakimi olacak. Bu hadis-i şerif i̇mam Rabbani de mektubu zikrede. Onun için Hazreti Mehdi'nin dünya hükümdarlığı kesinlikle sabittir. Ve dünyada Hazreti Mehdi zamanında şirkten küfürden bir eser kalmayacaktır inşallah. Sünnetler üzerine tabii çok titizlikle durması yine İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin çok önem verdiği hususlardandır. Öyle ki Hazreti Mehdi Medine'de ortaya çıktığı zaman dünyaya hakim olduğu zaman Medine'de bulunan bir alim Demek o zamanki işte şimdinin uzantıları bu Vahabiler, bu Selefi geçinenler bunların uzantıları mı kalacak artık o zamana kadar kim kalacaksa o adam en büyük alim Medine'nin imamı diyecektir ki Hazreti Mehdi'nin aleyhinde bu adam bizim dinimizi ortadan kaldırmak istiyor ve İslam'ı ortadan kaldırmak istiyor. Onun için Hazreti Mehdi'ye harp açacaktır. Hazreti Mehdi de bunun sapık itikatlarda olduğunu bilerek kellesinin vurulmasına hüküm verecektir ve onu katlettirecektir. Demek ki Hazreti Mehdi o kadar sünneti yaşayacak ve yaşatacaktır ama Hz. Mehdi'nin geldiği dönemde Medine'de bulunan en büyük alim bile Hz. Mehdi'nin İslam'ı kaldırmak için çıktığını ve sünneti ortadan kaldıracağını sanmıştır. Niye öyle sanmıştır? Çünkü o zamana kadar bunlar tamamen bid'atları sünnet yerine koyacak, uydurmaları sünnet yerine koyacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki sünnetten terk edeceklerdir. Adamların şu anda bile başında sarık yoktur. Resulullah'ın başından düşmeyen sarık Aliül Kahar Hazretleri buyuruyor. Resulullah sarıksız hiçbir namaz bile kılmamıştır. Resulullah'ın başındaki sarığı çıkartmışlar. Şu anda kendileri kafalarına tülbent örtüyorlar da. Tülbent örtüyorlar. Sarığa da bidat diyorlar. Nasıl ki şimdi başladılar? Kabe'yi öpenek yavur oldun diyorlar. Resulullah'ın ırkasını öpenek yavur oldun diyorlar. Sakalı cenbiz ziyaret edene yavur oldun diyorlar. Şu anda bu itikatta adamlar Tabii ki Hz. Mehdi geldiğinde onlar Efendim Buna tahammül edemeyecek Ve en büyük alimleri o zaman Medine'de Ya bu ne biçim adam kimdir buna uymayın Bu dini İslamı ortadan kaldıracak Diye hezeyanlar savuracaktır Hz. Mehdi'de kafasını uçuracaktır Demek ki Kardeşler sünnet-i seniye Tamamen öldürüleceği bir dönemde Bidatlar sünnetlerin Yerini aldığı bir devrede Hz. Mehdi zuhur edecek Tamamen İslamı parlatacak sünnet seniyeyi canlandıracak ve asr-ı saadetteki İslam aynı tazeliğiyle revaç bulacaktır bu cemaatlerin toplanması bereketiyle konuşulan bu mevzular kıyamete kadar ışık saçacak ve Hazreti Mehdi'yi hasretle bekleyen ümmetlere delil ve rehber olacak ve Hazreti Mehdi'nin çıkışında da inşallah bu sohbetlerin bereketiyle kalan ümmet ona asker olacak inşallah bizlere de Allah Teala lütfederse nasip olacak inşallah. Ama tabii ki bu hususta şu anda önümüzdeki derste çıkacak alametler ve emarelerle ilgili daha geniş malumat duyurulacak inşallah. Şimdi onun zamandaki durum. Yemlikü dünya küllaha kemamelekü'l-Karneyn ve Süleymanu Zülkarneyn Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam bütün dünyanın doğusuna ve batısına hükmettikleri gibi Hazreti Mehdi de dünyanın tamamına malik ve sahip olacak. Dünyada Hazreti Mehdi'nin yönetimine girmeyen bir ufak dünyada köşe bile kalmayacak. Bu ne büyük bir elhamdülillah fetihtir. Bu ne büyük bir nusrettir. Ne büyük bir zaferdir. İslam'ın hakimiyeti işte o zaman tamamlanacak inşallah. Hazreti Fatih'lerin de ruhu o zaman tamamen şad olacak inşallah. Biliyorsunuz Hazreti Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Roma'ya niyet etmişti. Roma'yı fethetmek üzere niyet etti ama tabii ki bu gizlediği niyetine vakıf olan kafirler yanına da koydukları ajan ve casus doktorlar vesilesiyle Hazreti Fatih'i zehirleyerek şehit ettiler. Dolayısıyla Hazreti Fatih'in bu planı Roma fethiyle de suya düştü. Hazreti Fatih'ten sonra da zaten bu Fethi kimseye nasip olmadı. İnşallah Roma'nın fethi, Vatika'nın fethi de Hazreti Mehdi'ye nasip olacak inşallah. Bunların hepsi hadis şeriflerde aynen yazılmaktadır. Bunları sırayla okuyacağız. Önümüzdeki dersleri takip edenler çok ilginç konular duyacaklar inşallah. Dünyanın yegane hükümranlığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da 4 halife zamanında da ondan sonra Emeviler, Abbasiler ve Tabi ondan sonra Memluki, Selçuki, Osmani ee, e, hükümdarlıkları zamanında, İslam hükümdarlıkları zamanında dünyanın tek hükümdarlığı kimseye nasip olmadı. Ancak dediğimiz gibi dünya kurulduğundan bugüne kadar iki Müslümana nasip oldu. Bunların birisi Zülkarneyn, birisi Süleyman aleyhissalatü vesselam hazretleridir. Hazreti Mehdi'ye inşallah üçüncü Müslüman olarak dünya kurulduğundan beri aleyhisselamdan bu yana... Üçüncü Müslüman olarak Hazreti Mehdi'ye nasip olacak inşallah Yeksirussalibe veektülülhinzire Haçları kıracak Allah'tan gayrı tapılan Şirk sembollerini İsa Aleyhisselam'ın göğe açarmığa gerildiğini Sembolize eden o haçları Kıracak zaten batıl bir İhtikat yanlış bir inanç İsa Aleyhisselam haça Gerilmemiştir İsa Aleyhisselam Yahudiler tarafından öldürülmemiştir Ve İsa Aleyhisselam hala hazırda da Ölmemiştir İnne İsa lem yemut. Resulullah İsa ölmemiştir. Ve inne uraciun leikum kabli yevmil kıyamet. Kıyamet günden evvel size dönecektir. Hazreti Mehdi zamanında Hazreti İsa ikinci kat semadan inecektir. Bu dersleri de önümüzde gelenler dinleyecektir. İsa aleyhisselam ölmemiştir. Ölmeyecek midir? Ölecektir. Ne zaman ölecektir? İşte dünyaya İslam'ı hakim ettikten sonra Hazreti Mehdi'yi de gömecektir. Hz. Mehdi'nin de cenazesini o kıldıracaktır. Hazreti Mehdi'den sonraya kalacak 40 sene dünyada cennet hayatı hakim olacaktır. Ondan sonra İsa aleyhisselam da vefat edecek ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem Ravzay mutarelerindeki hücre-i nebeviyelerinde boş bulunan bir yer ona ayrılmıştır, oraya gömülecektir. Dolayısıyla haç diye bir şey yoktur. O İsa aleyhisselama sureti benzetilen Yahudi İsa Aleyhisselamı öldürmek için 12 bin Yahudi evin etrafına toplanıp içeri saldıkları zehirli kançelli eşkıya o Yahudi'nin yüzünü Allahımız buyuruyor ben İsa'ya benzettim İsa Aleyhisselamın tıpkısının aynısı oldu belden yukarısı İsa Aleyhisselam oldu belden aşağısı kendisi haliyle kaldı on üçün ve maqatelu bu ne öldürebildiler ne asabildiler velaki şübheli onlara karışıklık yapıldı Kur'an söylüyor. Çıktı içeride İsa'yı bulamadım dedi. Çünkü neden? Allah onu kendi katına yükseltti. Allah mekandan münezzehtir. Ama rahmeti, feyzi, bereketi semalardadır. İkinci kat semadadır. İsa Aleyhisselam'ın makamı. Ve şu anda da diridir. Hem de dünya hayatıyla diridir. Ruhani hayatla değil. Aynı bizim yaşadığımız şu hayatla diridir. Ölümün tadını tatmamıştır. Tabii ki geri çıktığında bulamadım içeride İsa'yı deyince... O kadar Yahudi bunun üzerine çullanıp "E sen İsa'sın ya?" dediler. Sürükleyip sürükleyip haça gerdiler, götürdüler, haça gerdiler. Ondan sonra da kafayı yediler. Dediler ki bu İsa ise arkadaşımız kayboldu. Bu arkadaşımız ise İsa kayboldu. Bu bunun suratı İsa, belden aşağısı bizim arkadaşımız hiç benzemiyor. Ve innellede yine telefü bi le Mevla buyuruyor ki o ihtilafa düşenlerin şüphesi hiç bitmedi. Şüphe içinde kaldılar, hiç tereddütten kurtulamadılar. Ma'lum bi ilmin illi tab'an. Koca Hristiyanlık alemi Pire'nin anasını araştırıyor, denizin dibini karıştırıyor. Kendi dinleri ve diyanetleri batıla kaymış, sapıtmışlar hiç ondan haberleri yok. Mevla buyuruyor, ilimleri, ilim diye bir şeyleri yok. İsa Aleyhisselam hakkında hiçbir bilgileri yok. Ancak zan ve tahminler yürüterek o zamanki Yahudilerin yalanlarına uyaraktan böyle bir şey tutturdular. Kaç efendim safsatasıyla yürüyorlar? Kendileri de öldürdüklerine Yahudiler de buna inanmadılar. Çünkü arkadaşlarını bulamadılar ve iş karıştı. Böyle bir ihtilafa düştüler. Dünya hala bu ihtilaftan çıkamadı. Ama biz çıktık elhamdülillah. Bizde ihtilaf yok elhamdülillah. İtikadımızda sapıklık yok elhamdülillah. Allah'a bu itikad ile kavuşacağız inşallah. Haçları kıracak dünyada haç diye Allah'a şirk koşulan hiçbir sembol kalmayacak ve domuzları katledecek. Domuz bereketsiz, hayırsız bir hayvandır. Allahu Teala imtihan olsun diye onu halketmiştir. Hazreti Mehdi domuzları neslini kesecek. Yaruddi ilel muslimin ul fetu Müslümanlar ne kadar tedirgin, ne kadar yalnız, ne kadar sıkıntıda değil mi? Afganistan kaynıyor. Bir bomba attılar geçen caminin içerisine. 50 tane Müslüman şehit oldu. Camide bombaladı Amerikan kâvuru. Afganistan'da. Dünya kaynıyor. O Irak kaynıyor. Müslümanları birbirine düşürdüler. Ama Hazreti Mehdi geldiğinde Müslümanlara yeniden eski nimetlerini, bolluklarını, ülfetlerini, sevişmelerini, tanışmalarını, görüşmelerini, kaynaşmalarını ve muhabbetlerini geri getirecek inşallah. Bütün dünya Müslümanları tek vücut olacak yek vücut olacak aradaki bütün sıkıntılar kalkacak inşallah kafirliğin zulmü bitecek ve İslam'ın adaleti belirecek inşallah yemlevlər də ve müadlan kemamül ve cevra dünya zulümle cevrü cefa ile eziyetlerle haksızlıklarla doldurulduğu gibi Hazreti Mehdi geldiğinde adaletle ve istikametle yüzünün tamamını dolduracak inşallah. Muhammed Mustafa abi öyle haber veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu da olmadı. Allah böyle bir zatı göndermeye kadirdir arkadaşlar. Sizin aklınız mantığınız şimdi biraz almıyor. Kim çıkabilir? Amerika adamı ne yapar? İ İsrail adamı ne yapar? Dünyada bu kadar güçler var. Uydudan adamı takip ederler. Adamı mıhlarlar öldürürler. Sen öyle zannet. Allah'ın koruduğuna hiçbir şey yapamazlar. Allah'ın güç verdiğine hiç kimse karşı duramaz arkadaşlar. İnşallah özlediğimiz adaleti bize getirecek. Yahzül mali hasiyâ ve lâ yuddü Öyle bir zenginlik olacak. Öyle bir bolluk bereket olacak. Malı saymakla saymayacak. Ve öyle dağıt, dağıtacak da dağıtacak. Beytül mal onun elinde olacak. Dünyanın hazineleri onun elinde olacak yaksimul mal sahahan bi bütün paraları malları altınları gümüşleri müslümanlar arasında fakirler arasında eşit bir şekilde dağıtacak adaletli bir şekilde dağıtacak fakir de kalmayacak inşallah açlıktan susuzluktan ölen kalmayacak inşallah yerda nesakenus sema ve göğün sakini olan melekler ve yerin sakinleri olan insanlarla cinler Hazreti Mehdi'nin adaletinden ve düzeninden razı olacaklar. Vattayru fil cevvi, havadaki kuşlar, vel vahşu fil kafri, ovadaki vahşi hayvanlar, vel hitanu fil ba'ri, denizdeki balıklar bile memnun olacaklar. Dünyada işlenen zulümlerin, haksızlıkların, adaletsizliklerin getirdiği uğursuzluklar yüzünden kuşlar rahat mıdır? Ormandaki hayvanlar rahat mıdır zannediyorsunuz? Denizdeki balıklar rahat mıdır zannediyorsunuz? Bu emperyalizmin Bu kapitalizmin getirdiği Bu teknoloji diye bize yutturdukları Bizi uyuşturdukları Bu kadar sanat bilmem ne diye Ne kadar kirlenmeye sebep oldukları Denizleri ne hale getirdikleri Milyonlarca milyarlarca balığın Ölümüne sebep oldukları O kadar kuşların Ölümüne sebep oldukları Şu anda kim memnundur zannediyorsunuz Ne insanlar Ne kuşlar ne balıklar ne ormandaki Vahşi hayvanlara rahat var Ama Hazreti Mehdi geldiğinde insanlar cinleri bırak Ormandaki hayvanlar bile Rahata kavuşacak inşallah Yemlev kulube ümmeti Muhammed'in ginen Muhammed ümmetinin Sallallahu aleyhi ve sellem Kalplerini zenginlikle dolduracak Hatta inne diye <gülüyor> yunadi Elamellev hadetun fil mal Dellal bağırtacak Paraya ihtiyacı olan, mala ihtiyacı olan kim varsa kaksın gelsin. فَلَا اِتِ اِلَّا رَجُلُوا وَاحِدْ فَيَكُولُوا اَنَةً Düşünüyor musunuz? Dünyada dellal bağırıyor da, dünyada ilanlar yapılıyor da, mala ihtiyacı olan tek bir kişi çıkıp geliyor. Başka hiç ihtiyacım var diyen çıkmıyor. فَيَكُولُوا اِتِسْاَدِنَةً فَكُولَا اِنَّ ya يَا مُرُكَنْ تُرَطَيَنْ اِمَالًا o adama diyor ki sen mi muhtaçsın? Gel. Git hazinenin bekçisine. malin sahibine orada bekçi olan görevliye. De ki Mehdi sana emrediyor. Bana mal vereceksin. Ona de ki saçsın sana saçsın. Öyle bir lira, bir iki lira, bir altın, iki altın vermesin. Allah'ın hazineleri geniş. Allah'ın mülkü geniş. Allah ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zengin etti. Versin sana. O adam, tek ben muhtacım diyen adam, Beytülmale gidecek, koynuna dolduracak adam, bekçi dolduracak, parayı verecek, verecek, altın, altın, altın, o kadar dolduracak ki adam pişman olacak. Küntü etşi'a ümmeti Muhammed'in, adam diyecek ki, yahu amma doldurdu, yürüyecek halim kalmadı. Bu ümmetin içerisinde en paraya düşkün, en haris, en muhtaç, en fakir, ah param olsa da neler alsam yapsam diye bekleyen adam ben idim. O bile pişman olacak istediğine o kadar verilecek ki yürüyecek hali kalmayacak. Diyecek ki kalsın diyecek. Ben bu kadar ne yapacağım diyecek. Bir kısmını geri vermeye kalkacak. Hazreti Mehdi kabul etmeyecek. Bekçi diyecek ki Biz verdiğimiz şeyi geri almayız. Sen istediğin istedin. istedin. Gözünde doymadı ama koyunun kucağın doldu şimdi. Yürüyebilirsen git. Allah ne bolluk verecek inşallah. Ten'amul ümmetü berruha ve faciruha fi zemeni nimeten lem yusma bi misliha kattu. Onun zamanında bu ümmetin iyisi kötüsü. Artık herkes biliyorsunuz iyi olamayabilir. Herkes çok takva olmayabilir. Ama iyi kötü bütün ümmet onun zamanında öyle bir nimetle nimetlenecek ki o nimetin misli tarih boyunca değil Adem Aleyhisselam'dan beri dünya kurulduğundan bugüne duyulmamıştır, işitilmemiştir böyle bir nimete nark olacak. Tursilü's sema aleyn midrara Hazreti Mehdi zamanında gök yağmurunu salı verecek. Latet <türsülüssema> tekhruce <aleyh> min <midrara> katr bir damla bile stok etmeyecek. Sema devamlı yağdıracak. Tütilar duyku la latet tekhruce Mizriha yer bütün ürünlerini, mahsullerini, semerelerini bolca verecek. Ürününden bir zerre eksik etmeyecek. Tecrübe hala değil Hazreti Meti çok harpler yapacak. Kafirlerle savaşacak. Roma'yı fethedecek dedim. Yasthrcül Hazineleri çıkaracak. Ne hazineler var, ne defineler var? Karunlardan kalma, Bizanslardan kalma. Dünyanın nerelerinde ne hazineler var? Allahu Teala altınları, gümüşleri yerin dibine koydu. Yerin dibi altın, gümüş dolu. Yerin dibinde altından dağlar var. Hazreti Mehdi Allah onları çıkartacak. Altından bir dağ çıkarsa şimdi bütün dünyanın en büyük zenginliğine sahip olur. En büyük bütçesine sahip olur. Dağıtmakla bitiremez. Allah ne kadar zengin, görüyor musunuz? İstediğine nasıl veriyor? Veftahul medayne el gafikayn. Gün doğumuyla batımı arasında Ülkeleri fethedecek Yani sabah başladığı işi akşama bitirecek İkinci güne kalmadan Birçok ülkeyi gavurların Ülkelerini fethedecek Yute aleybi mulukil hind Mughalgalin <Sessizlik> Hint kralları O zaman da Hindistan devam ediyor tabi Dünyanın bir milyardan fazla nüfusuna Sahip bir ülke Ekseriyette kafir Zincirlerle bağlı şekilde Hint kralları huzuruna getirilecek ve Hint krallarının hazineleri ve defineleri Mescid-i Aksa'nın zinetleri olarak Mescid-i Aksa'ya bağışlanacak. Hey gidi Mescid-i Aksa. Yahudinin elinde ağlayan inleyen Mescid-i Aksa. Müslümanların yolunu gözleyen Mescid-i Aksa. Üzülme üzülme yakında Hazreti Mehdi geliyor. Sen de imam olacak inşallah. İsa Aleyhisselam inecek, ona cemaat olacak inşallah. Yeniden İslam dünyaya hakim olacak. Ey Mescid-i Aksa! Çok ağladın, şenleneceksin inşallah. Çok ıssız, sessiz kaldın, yeniden şenleneceksin. Üzülüyorsun, Kabe dolup taşıyor. Ömreciler, hacılar, milyonlar akıyor. Ey Mescid-i Aksa, sen çok üzülüyorsun. Ama sonu senin olacak inşallah. Yevâ ileyin nâsü kemâ te'ven bihâ. Bütün insanlar Hazreti Mehdi'ye öyle bir sokulacak, öyle bir sığınacak Allah bir sevimlilik verecek Allah bir muhabbet ve ülfet halkedecek Rabbim tebareke ve teala insanları ona ısındıracak, kalpler Allah'ın elinde istediği tarafa çevirecek arılar arı beynin başına toplanır bilir misiniz? Arıcılık yapanlar, köyde bulunanlar, arıcılık yapanlardan duyanlar bilir arılar arı beyim <gülüyor> etrafında toplandığı gibi bütün insanlar Hazreti Mehdi'nin etrafında toplanacak hatta <gülüyor> yekunen insanlar evvelce nasıl kanen nas ümmeten vahideten insanlar tek bir ümmetti Adem a.s. zamanında ondan sonra insanlar Süleyman a.s. zamanında Zülkarne a.s. zamanında tek bir ümmet üzereydi aynı itikad üzere dünyaya yani hakim lider işte Hz. Mehdi zamanında da insanlar Allah'a, Kur'an'a, İslam'a inanan tek bir ümmet olacak inşallah. Dikkat edin bakalım şimdi. Hz. Mehdi bu gücü nereden bulacak soranlar. Amerika'nın, İsrail'in, Rusya zaten uçkurunu bağlayamıyor. Bu kadar dünya gavurunun Çin çok ilerliyor. Hindistan çok ilerliyor. Bu kadar kafirlerin azılık yavruların karşısında Hazreti Mehdi tek başına çıkan bir adam bu gücü nereden bulacak diye merak eden meraklı tazeler. Bakın bakalım cevabınızı bulacak mısınız? Allahu Teala ona 3000 bin melekle yardım edecek. Yeter mi? Bir melek bile yeter mi? Amerika'nın dünyanın işini bitirmeye bir melek bile yeter mi? Yeri göğe çıkarıp da ters çevirmeye bir melek bile yeter mi? He Anladım mı şimdi Hazreti Mehdi kimmiş? Üç bin melekle Allah yardım edecek. Yadribune vücüye muhalifi ve edbarov. Ona karşı gelenlerin suratlarına ve kıçlarına arkalarına melekler kamçı vuracaklar. Kim ona karşı geliyor, kim ona itaat etmiyor, kim ona boyun eğmiyor? Emrin tutmuyor, meleklerden dayak yiyecek. Ordusunun önünde Hazreti Cibril yürüyecek. Allah Allah Allah. Hazreti Cibril'in başını çektiği ordu yenilir mi? Ve Mikail hala sakati arkasını Mikail aleyhisselam takip edecek. Önünde Hazreti Cibril ardında Hazreti Mikail bu iki o meleğin güçlerini biliyor musunuz? Hazreti Cebrail bir tek 600 kanadı var. Sırf iki kanadıyla ufukları kapatır. Yeri göğü kapatır. Hepsinin taneleri durar. Astronom merkezleri stop eder Hazreti Cibril kanadını gerdiği zaman Uydular şaşar be Dünyanın ayağı birine dolaşır be Göğü yeri bir anda kaplayacak bir kanadı var Tek kanadı Ya 600 kanadını açarsa ne olur biliyor musun? <gülüyor> Hazreti Mehdi döneminde tabi İsa Aleyhisselam da aynı döneme rastlayacak bu rivayetlerin bir kısmı da Hz. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü vaktinde yeniden tekrarlanabilir. Çünkü neden? Hz. Mehdi ile İsa Aleyhisselam'ın ki bazı dönemleri beraber olacak. Hz. Mehdi'nin <gülüyor> dünyada ikamet süresi bunların hepsini size teker teker anlatacağız. Kaç sene devleti hükümranı olacak? Hz. İsa Aleyhisselam zaten 40 sene. Hz. Mehdi 40 sene sürmüyor. Hz. Mehdi daha bir az zaman duracak. Ama İsa Aleyhisselam onu devam ettirecek. Koyunla kurt onun zamanında Aynı yerde ot aracak Ne koyun kurttan kaçacak Ne kurt koyuna dalacak Ve ten'e bu sıbyanu bil hayyati Vel akari bilâ tedurru şeya. Küçük çocuklar yılanlarla Akreplerle oyuncak gibi oynayacak Yılan akrep bile onlara dokunmayacak Allah Teala'nın elinde Yılanlar da Allah'ı dinliyor Akrepler de Allah'ı dinliyor Kurtlar da Allah'ı dinliyor Sok dedi mi sokar Dur dedi mi durur ve Ezra ul insan müdden, yukarıduluz sebhumiyeti müddin. İnsan diyor bir ölçek ekin ekecek, öyle bir bereket olacak ki 700 ölçek bir ölçek tohum atacak 700 ölçek mahsul alacak. Ve urveul riba faizli muameleler kaldırılacak. Ve veba salgın hastalıklar kalkacak. Ve zina zina diye bir şey dünyada kalmayacak. Ve şurbul, gamr, içki içmek diye bir şey kalmayacak. E içkisiz, kumarsız, zinasız, faizsiz, hastalıksız bir dünya nasıl olur? Ve tatulül e'mar, ömürler uzayacak. Allah hepimize hayırlı uzun ömür versin inşallah. Bu cemaate bu hadisler hürmetine Hazreti Mehdi'ye kavuştursun inşallah. Allah bizi yaşatma kadirsin Allah'ım. Zaten Muhammed Mustafa'yı göremedik. Sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeyi de göremedik. Hazreti Fatihleri bile göremedik. Çok garip zamanda kaldık. İslam mümmeti zelil olduk ya Rabbi. Bari Hazreti Mehdi'ye kavuştur bizi Allah'ım. Bize yeniden İslam'ın gününü göster Allah'ım. Amin Allah'ım. Vetüeddel emanetu. Emanetler yerine ödenecek. Emanete hainlik diye bir şey olmayacak. Güvenilirlik esas olacak. Zaten şu anda bütün dünyanın tek sıkıntısı güvensizlik sorunudur. Şu anda bir güven tesis edilse, temin edilse, ekonomi şaha kalkar. Ama güven yok. Ve tehlikül eşrar, şerliler helak olacak. Hayırsız insan yaşamayacak. Hayırlı olanlar yaşayacak. Ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, ehli beytine, onun ailesine, akrabasına, onu sevenlere, takva kullara, sahabe-i buzeden kızan, bir kişi bile dünyada kalmayacak. Dünyada yaşayanların hepsi, Muhammed Mustafa hayranı olacak, ehli beytin olacak. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin, ve ala alihi ve sahbihi sellim. Hep birden salavat şerife, Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin, ve ala alihi ve sahbihi ve Mahbubun fil halayık, Hz. Mehdi'yi kainat içerisinde çok sevgili olacak. Bütün yaratıklar, diyorum sana kurtlar, kuşlar ondan razı olacak. Yutfiullahu bil fitnetel amya Allah kör fitneleri onunla söndürecek. Bu şirk karanlıklarını, bu zulümleri, bu haksızlıkları, bu Kur'ansızlıkları, dinsizlikleri, kitapsızlıkları, imansızlıkları, dünya üzerindeki bu kadar küfürleri, şirkleri Allah onunla söndürecek inşallah. Ve te'menül ard Yeryüzüne öyle bir emniyet gelecek Dünyada öyle bir güven Tesis edilecek Bir kadın Beş kadınla birlikte hacca çıkacak Yanlarında bir adam bile yok Hanefi mezhebinde biliyorsunuz Mahremsiz kadının hacca gitmesi caiz Değil Burada mesele anlatılmak için söyleniyor Yoksa kadınlar beş kadınla birleşip Hacca gitsin o zaman da demek değil çünkü biliyorsunuz Hazreti Mehdi ile Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem yolunu sünnetini yaşatacak ve Hazreti İsa aleyhisselam da peygamber olarak inmeyecek. Bize ümmet olarak Resulullah'a ümmet olarak inecek ve İslam şeriatini yaşatacak. Dolayısıyla burada güveni anlatmak için bir misal veriliyor. Bir kadın diyor beş kadınla birleşip hac yoluna çıksa haç ne kadar uzak ve ne kadar zor yanlarında bir adam bile olmasa Allah'tan başka kimseden korkmayacak kadar bir güven hasıl olacak. Şimdi bir kadın şuradan bakkala gidemiyor. Bir kadın evinden arabaya kadar gidene kadar geliyorlar. Ya çantasını çekiyorlar. Ya kadını yerde sürüyorlar. Ya eline efendim, bir bileceğini almak için koluna keser vuruyorlar. Yani öyle bir güvensizlik hasıl oldu ki insanlar yolda geçemez hale geliyor. Tabii adaletsizlik gelir dengesizliği devam ederse ne olacak? Mektubun fi esfari enbiya geçmiş bütün peygamberlerin sayfelerinde Allah Hazreti Mehdi'den bahsetti. Hazreti Mehdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize tarif etti. Önümüzdeki derste büyük tam alametlerini anlatacağız. Ve yaklaştığı mı bakalım memarileri anlatacağız. Ama geçmiş bütün peygamberlerin kitaplarında da Allah Teala Hazretleri yazdı ki mafi fi hükmi zulmün ve laaibun Hazreti Mehdi'nin hükümleri ve kararlarının hiçbirinde ne haksızlık ne bir ayıp, ne bir kusur, ne bir küsur bulunmayacak. Hazreti Mehdi'nin bütün kararları ve hükümleri tamamen yerli yerinde adalet ve istikamet olacak. Allahü Teala ve Tekeddes Hazretleri bize ona asker yetiştirmeyi nasip eylesin. Allah bizim zürriyetlerimizden kalanları kalacakları Hazreti Mehdi'nin yoluna sahip eylesin. Ona hayırlı asker eylesin.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 İnhü ve illa Hepsi kendisine vahiy edilen, Allah tarafından bildirilen bir vahiyden ibarettir. 1400 sene evvel bunları buyurdu. 1400 küsur sene evvel. Bundan ne kadar sonra olacak? Bu da belli değildir. Hazreti Mehdi'nin çıkışıyla ilgili alametler. İsa aleyhisselamın inişi, deccalın çıkışı vs.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 siz de hemen etkilenirseniz ne olacak? Helak olursunuz. Onun için inşallah bu ders bize bir tiryak olacak, bir deva olacak, bir ilaç olacak. Şimdi evvela emel alamat fe mina, fe, ve mina ve mina sayacağız. Alametlerin birincisi. Ennemâhu kamîsa Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme ve seyfehu ve rayetehu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 Hazreti Mehdi'nin yanında bulunacak. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömleği şerif, hırka-i şerif değil, gömleği şerif, iç gömleği, ve mübarek kılıcı ve sancağı. Fiya hülyarun. O sancakta bazı köşeleri var, bölümleri var. Lem tün şermin zütü aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra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 Birisinin vermesiyle intikal etmeyebilir de allah Teala keramet olarak direkt de ona gönderebilir. Bir insan bir sabah kalksa bakabilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı yanında durabilir. allah Teala bunu e, keramet olarak dilediği velisine ihsan edebilir. Hazreti Mehdi de yalnız tabi bu hususta ben size bir nas bir delil okumuyorum. Yalnız ben diyebiliyorum diye ki bu hadis-i şerife göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömleği, kılıcı ve sancağı onun yanında olacak.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 onun için, el elbeytu lillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Mehdi'nin yanında bulunacak olan sancak şerifinde yazılan yazı artık siz de Arapça okuyabiliyorsunuz o kadar Kur'an okuyorsunuz işte elbeytu lillah bu yazıya bakacaksınız bu yazıyı arayacaksınız Biat Allah'adır yazısıyla karşılaştığınızda tabii ki işler değişecek Ve minha ikinci al alamet bu alametler neyi anlatıyor o zatın gerçekten vaat edilen mehdi, muntazar, beklenen mehdi olduğunu bize tanıtıyor. Şaşırmamamız için açık nişanlar belirtiliyor. en alâ râsî ghamâmeten, mübarek başında bir bulut peydalanacak. Fia münâdin yünâdi, bulutun üzerinde bir münâdi seslenecek, dellal bağıracak.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 Ahir zamanda göndereceğini vaat ettiğin nebi bir ümmi hürmetine senden yardım istiyoruz bu kafirlere karşı bizim mağlub etme ya Rabbi diye dua eder etmez Resulullah'ın hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem bütün harflerde galip geliyorlardı Yahudiler. Ne zaman işte kendi peygamberlerinin dinini değiştirmedikleri kitabı tarif etmedikleri Tevrat ile amel ettikleri dönemde.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 Ne dedi? Bu Muhammed gözümüzü de büyüledi dedi. Ayı da büyüledi dedi. Onun için iman Allah'ın iddatidir. İman isteyelim. Hilaj isteyelim. Buluttan bir el çıkacak. Hazreti Mehdi'ye biat edilmesine işaret edecek. Buluttaki nid münadi nidâ edecek. İşte Allah'ın halifesi olan Mehdi'yi buzattır. Hemen ona uyun. İşte bu e, itibarla size Evvelki derslerimizde de ne dedik? Ulemaya göre Hazreti Mehdi bu itibarla Ebu bek Sıddık'tan da üstün oluyor. Nasıl Ebu bek Sıddık'tan üstün oluyor? Çünkü e tabi sahabe olması açısı başka. Ama bu da başka bir itibar. Yönler farklı. Bu yön hangi yön? Hazreti Sıddık hakkında ne deniyor? Halifeti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın halifesi deniyor.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 onun için işte Allah'ın halifesi Mehdi budur. Öyleyse buna uyun deniyor. Efendim, bu da çok büyük bir alamet ki bizi birçok karışıklıktan, dalaletten, felaketten kurtarıyor. Ve min anni ene uyaqidhu su qadiban yabisun fi ard yabisatin feyakbaru ve yuriqu. Feyukhdiru ve yuriqu. Mubarek zat kerametli olmak üzere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 Eliyle gösteri göstermez havadaki kuş eline düşüyor. Bunu da keramet isteyenlere gösterecektir. Ve minha yine o alametlerden. ne yuhsefu bi ceysin. Yak suydu nev bil beyda beynel medine ve mekke. Önümüzdeki hadis-i şeriflerde derslerde çok şeyler anlatılacak. Bunların tafsilatlarına girilecek tabi şu anda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 O kadın manzarayı gördüğü için sonra görmeyenleri anlatıyor tabii bu hadis-i şerifler ileride zikredilecek. Yani öyle bir ordu ki dumanından efendim göz göçük görmüyor. Sahra'ya kalkmış duman sarmış yani. O kadar kalabalık. Onları o kadın seyrederken bir işine gidiyor. Artık deve mi salıyor, ne yapıyor? Kadın ağla mı giriyor ne yapıyor? Bir de çıkıyor bakıyor ki mümkün değil yani o ordunun bir anda kaybolması. Bir de bakıyor ki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 Efendim Birleşmiş Milletleri yok Avrupa bilmem ne birlikleri bunların iş, gücü gitti diyor. Allah kesti kopardı diyor. Ve aleykum hayrun ümmet Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem Size ey insanlar ey bütün insanlar ey dünya halkı size Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin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 Müminlerin kırık kalplerini cebre telafi ediyor, müteselli ediyor. Niçin Cabir deniyor? Kafirleri, münafıkları, zalimleri cebre diyor, katlediyor, kırıp geçiriyor. Cabir o demek. Allah sizin başınıza ümmeti Muhammed'den hayırlısı lakabı Cabir, resmü Muhammed bin Abdullah, ismi Abdullah oğlu Muhammed olan. Babasının adı Resulullah'ın babasının adı sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi adı Resulullah'ın adı sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah oğlu Muhammed adındaki Hazreti Mehdi'yi sizin başınıza Geçirdi İlhakû bir Mekke'te. İlhakû bir Mekke'te çabuk ey insanlar. Herkes seferber olsun. Hazreti Mehdi çıktı Mekke'de. Hemen Mekke'ye koşun diyor. Fe inne'l Mehdiyu işte ermiş ve hidayet erdiren Hazreti Mehdi odur. Şu anda Mekke'dedir. Çıkmıştır.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 İşim var mı diyeceksin işten atılırım mı diyeceksin maaşımı alamadım mı diyeceksin efendim ayarlamam gereken işler var birkaç ay daha vazifem var mı diyeceksin işte Resulullah'ın zamanında sallallahu aleyhi ve sellem nasıl cihat emri geliyordu hadi tebuke çıkacaksın yaa hurma bahçelerimiz var tam meyveler olmuş biraz devşirelim de öyle gidelim mi diyeceksin işte. Böyle imtihanlarsa benim başına da gel. Allah bizi dayanamayacağımız imtihanlara tabi etmesin. Yaptığı imtihanları kazananlardan eylesin. Bu imtihanlar zordur. Şimdi lafla laf, konuşmak kolay. Atarsın, tutarsın. Hazretim hediye eder, her şeyi mi seferber ederim? Şudur budur Vallahi yarın gökten münädi nideyse bir de bakarsın o en başta esir savuran adam var ya kıvırmış.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 Yestğrju tabutu sekine te, min gari anta ki te, an min buhairte tabiriye te, fayuxurju hatta yuhmelo, fayuxdur <gülüyor> benede bi beit el maktese, fayda nızra ilayl Bu da çok büyük bir alamettir. Hazreti Mehdi olduğuna delalet edecek bir nişan da şudur ki tabutu sekineyi.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 o zaman ileri gelen İsrailoğulları Ona dediler İbaasleni ameliken nukatil fisebi illa Müşriklerden Kitapsızlardan çok çektik Bir hükümdarımız yok Allah yolunda cihat etmek istiyoruz Bize bir hükümdar tayin de ey Allah'ın Peygamberi biz onun refakatinde Maiyetinde Allah yolunda Kıtale ve cihada çıkalım Kafirleri gebertelim dediler o zaman İsrailoğulları peygambere bağlı Biliyorsunuz Musa Selamla İsa Selam arasında binlerce, on binlerce peygamber gönderildi. Tevrat'ı yaşatmak üzere. Hepsi de İsrail oğullarına gönderildi. Bazı kere ne diyorum size her köyde bir peygamber bulundu. Bazen İsrail oğullarındaki Şam ve civarında bin tane peygamberin aynı günde yaşadığı tarihler ve bulmuştu. Peygamberden bu talepte bulununca o da onlara dedi ki aynı bugün demin temas ettiğim konuya işareten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 Medine'de İslam devleti kurulunca Allah Teala cihat emret. O zaman da millet dediler geçindi zaten Medine'de rahat ettik oturduk tam yattık aşağı. Şimdi nereye gidiyoruz ya? Bu sefer de öyle dediler. E Beni İsrail'de yine peygamberlerine ne dediler? Tabi savaşacağız dediler. Biz istiyoruz dediler. Ne zaman savaş farz edildi? Tevellevillâ kalîle münûn. İşlerinden çok azı sözünde durdular Allah bürüyor. Ekseriyet sözlerinden döndüler. Biz şimdi demedik şöyle demedik böyle demedik Vallahi alîmûn biz zalimîn Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Allah kim sözünde duracak kim sözünde durmayacak hakkıyla bilendir. Allah bizi sözüne sadık erlerden eylesin. Ve kâle levnâbiyünenne allâhu Peygamberleri onlara dedi ki Allah size Talut isimli komutanı hükümdar olarak tayin etti. Siz başınıza bir komutan istemiyor mudunuz? İşte komutanınızın adı Talut mübarek zat. E şimdi bunlar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 o sekine tabutu olsa hiç bir bunları yenemez. Fî sekînetun minrabbiküm. Hani o tabutta Rabbinizden bir sekine var. Sekine demek güven, huzur, emniyet, yatışma yani. O tasandukayı görür görmez rahatlıyorlar. Ve bekîyetun minmâ bin mûsâ ve Harun ü Musa ve Harun ailesinin eserleri var. Musa aleyhisselamın sarığı var. Harun aleyhisselamın sarığı var.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 bazı kulunun veliliğini ispat için Allah keramet ona gösterir, verir, ihsan eder. Yine veren Allah olduğundan arada fark yoktur. Deminān neūteetir min bil beya. Khorasan'dan, Khorasan neresidir? İran'da bir vilayettir. Şu anda İran hudutlarında bir vilayettir. Bir de Erzurum yöresinde vardır o, o değildir. O Erzurum yöresindeki meşhur değildir. Hadis şeriflerde geçen Khorasan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 İnşallah İslam'a hizmet ettikleri gibi sonunda da edeceklerdir inşallah. Başında ettikleri gibi sonunda da edeceklerdir inşallah. Ve minane ve eştemüü bu Meryem aleyhisselam Bir önemli hususta Meryem oğlu İsa aleyhisselam ölmemiştir. Gökte ikinci kaç da dünya hayatıyla yaşamaktadır. Ve İsa aleyhisselam göktenleyecektir. Hazreti Mehdi ile birleşecektir. Ve yusalli İsa halfahu bir alameti de Hazreti Mehdi olduğuna delalet. Arkasında İsa aleyhisselam namaz kılacaktır. Kâhmet getirildiğinde sabah namazında Mescid-i Evsaya girecek İsa Aleyhisselam cemaat tıklım tıklım Bütün millet İsa Aleyhisselam'a yol açacak Onun gökten indiğini anlayacaklar Ve Hazreti Mehdi'nin arkasına kadar gelecek Hazreti Mehdi onu geri, görünce geri çekilecek Sen Allah'ın peygamberisin geç buyur Sen kıldır diyecek İsa Aleyhisselam ise feinna katu ki Bu kâhmet senin için getirildi Sana niyet kâhmet edildi ben geçemem diyecek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 Diğer alametler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde bulunan peygamberlik mührüne benzer bir mühür bulunacağı, dilinde tutukluk olacağı, biliyorsunuz tutulduğu zaman mübarek dili, sağ ile sol baldırına vurarak dilinin açılacağı, çözüleceği, hülyesi ve şemailini saymıştık. Yani mübarek şeklini, şemailini, tipini nasıl olacağını, o esmerliğini ve vs. vasıflarını, o alametlerin tümünü bir değerlendirirseniz, zaten o vasıflara haiz olmayan insanların, mehdi olmayıp sahtegar oldukları ortadadır.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 yakın zaman içerisinde çıkabileceğini ifade eden emarelerden alametlerden bahsedeceğiz geçen derste yetiştiremedik Hazreti Mehdi'nin diyor bu ikinci binde bulunması demek ki daha önümüzde 575 sene var ikinci binin bitmesine şu anda 427'yi çıkarırsanız işte efendim ne oluyor hesap edersiniz 573 sene gibi bir Rakam çıkıyor. Bu ikinci benim bitmesiyle alakalıdır. Buyuruyor ki bu ikinci binde Hazreti Mehdi'nin gelmesi ve İsa Aleyhisselam'ın inmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadis-i şerifini daha çok izah ediyor. <gülüyor> Ümmeti mislümattaril <gülüyor> rebî' benim ümmetim ikbar yağmuru gibidir. <gülüyor> Başı mı hayırlı sonu mu hayırlı bilinmez. Eftal ümmeti evvelüm ve ahirun. Ebu Terda'dan hadis şerifte benim ümmetimin en kıymetlileri bir en başında gelenler bir de en sonda gelenler. Şimdi en başında gelenler deyince Muhammed Mustafa var sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra sahabe-i kiram var o belli. Bir de en sonda gelenler buyurduğundan kasıt kimdir? Hazreti Mehdi ki Hazreti Mehdi yani sahabe-i kiramdan üstün olduğu yönleri var. Bir de İsa aleyhisselam ki İsa aleyhisselam sahabe-i kiramdan kesinlikle üstün. Dolayısıyla bu hadis-i şerifleri anlayamayanlar, merak edenler acaba bir en başındakiler en üstün bir de en sonundakiler en üstün deyince kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmak istedi. İşte İmam Rabbani izah ediyor. En sonunda Mehdi gelecek ki ortadaki ümmetten çok çok üstün. Ta baştaki ümmetle sahabeyle mukayese edilen bir makamda. İsa aleyhisselam ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra sahaben hepsinden üstün. Dolayısıyla... Bu ikinci binde bu hadiseler cereyan edecek. Muhbir-i Sadık Muhammed Mustafa ki sallallahu aleyhi ve sellem bütün haberleri dost doğru yerli yerindedir. Onu haber verdiği kıyamet alametlerinin tümü haktır diyor İmam-ı Rabbani. Hepsi gerçektir. Bunların hiçbirinde çıkmama ihtimali mevcut değildir. Bir insan aklı başında el-i sünnet bir Müslüman ki İmam-ı Rabbani Hazretleri itikatta müştehittir. Ve şu anda biz elhamdülillah onun itikadı üzere onlaştığı çığır üzere mektubattaki beyanı üzere inanmaktayız. Kıyamet alametleri hadis-i şeriflerde geçen rivayetlerin hepsi haktır. Hiçbirinin çıkmama ihtimali yoktur. Dolayısıyla bir insan bu saydığımız zikrettiğimiz alametlerden herhangi birinde acaba deme hürriyetine sahip değildir. Çünkü kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kafadan konuşmuyor. Mevla'dan aldığı haberi bize duyuruyor. Onun için bu haberleri böyle bir ciddiyetle dinleyelim ki burada hurafe, hikaye, rivayet anlatılmıyor. Sizin anladığınız manda rivayet anlatılmıyor. Hangi rivayet anlatılıyor? Allah'tan gelen, Cebrail Aleyhisselam'dan gelen, Muhammed Mustafa'dan gelen sallallahu aleyhi ve sahabe-i kiram'dan gelen, tabiîn-i azam'dan gelen, evliya-i kiram'dan gelen. Dolayısıyla bunların hepsi haktır ve gerçektir. Şimdi mesela işte önümüzdeki büyük alametler sayılacak. Güneş batıdan doğacak. Adete muhalif. Tabiat kanunlarına ters. Efendim bu sağlam hadis-i şeriflerde beyan edilmiş. İsa Aleyhisselam gökten inecek. Adam diyor ki atmosferde oksijen yok. Nasıl yaşıyormuş da oradan inecek? Ondan sonra detçal çıkacak. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar en büyük fitne o. Dünya kuruldu, kuruldu daha detçal gibi bir fitne çıkmamış. Yeçüc meçüc zuhur edecek. böyle kavimler toplar. Önümüzdeki dersleri takip edenler bunların hepsi hakkında detaylı malumata inşallah sahip olacak. Dağbetülas çıkacak. Efendim Duhan kaplayacak öyle bir duman Öyle bir sis kaplayacak Gökte belirecek bütün insanlara Acıklı bir azabı tattıracak Ya Rabbi açma azabı bizden Biz müminiz dedirtecek Bir duman Alametlerin sonuncusu olarak Aden'den Yemen'in Arap denizine ve Hint okyanusuna bakan Tarihi bir liman şehri Aden Aden'den Çıkacak bir ateş Bunların hepsi sağlam hadis-i şeriflerde. Beyan edilmiş alametler. Bunların hiçbirinde acaba yok. Olur mu olmaz mı yok. Tevile kaçmak da yok. Tevile kaçmak neyse deccal televizyonmuş. Yok öyle bir şey. Televizyonun deccallı kötü işleri var. Ama Rasulullah haber verdiği çıkacak deccal bir adam. Sen bunu televizyonda tevile edip de deccalı ne yapamazsın? Saptıramazsın. Tahrip edemezsin. Dehabbetüler işte efendim bilgisayar İnternet bilmem programı internet virüsü E sen deli misin kafayı mı yedin Nereden çıktı Tehapetül lazım böyle bir şey olduğu canım Hadis-i şerifleri önümüzdeki sohbetleri dinleyeceksiniz Ne alakası var Bu gibi Güneşin batıdan doğması Neymiş efendim Avrupa Müslüman olacakmış İslamiyet Müslü Avrupa'dan gelecekmiş Böyle saçma sapan Zırvalarını deli zırvalarını Alimlere değil cahillere bile yakıştıramıyor Böyle şey olabilir mi ya Avrupa'nın Müslümanı olup İslam'ın oradan geleceği diye hiçbir rivayet yok. Bunun aksine Hazreti Mehdi'nin savaşacağı Rumlarla ondan sonra yeniden Roma'yı fethedeceği, yeniden derken Roma zaten hiç fethedilmemiş. Demek o zamana kadar Roma gavur kalacak ki Hazreti Mehdi Roma'yı fethedecek. Hazreti ne evvel Roma'nın fethi de yok. Roma nedir? Vatikandır Avrupa'nın merkezi yani. Dolayısıyla kim çıkarttı böyle böyle teviller? Bak tevile kaymayın. Yorumlara kaytarırsanız Hakkı tahrif etmiş olur. Naslarla, ayetlerle, hadislerle Çelişmiş olursunuz. Sizin kendi kafanızın Görüşleri veya sizin gibi Benim gibi Kısır akıllı, nakıs Görüşlü, efendim insanların Beyinlerinin bu gibi Vahye dayalı konuları Çözme ihtimali yok. Onun için yorumlar yasaktır. ayet hadis Ne buyurduysa aynen Mana verilerek, izah edilmesi Ve öylece kabul edilerek İrtikad edilmesi farzdır. Biz size el-i sünnetin yolunu gösteriyoruz. Şimdi i̇mam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Kudsesirruh Mehdeviye diye bir fırka var Hindistan'da. Mehdeviye yani Mehdi'nin adamları adını takmışlar. Mehdi'de kendilerine göre bulmuşlar. Cehaletlerinden dolayı Seyyid Muhammed Confuri diye bir zat. Artık Seyyid dendiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarından olabilir. E tabii ona da Mehdi diyenler hepten de boş ver edememiş olabilir. Seyitliğine kanmış olabilir. Kalkmışlar diyorlar ki vaad edilen Mehdi, beklenen Mehdi, Seyit Muhammed John Forrey'dir. Kaç sene evvel diyorlar bunu? En az 400 sene evvel. Yani 4 asır evvel olan olaylar. Ondan evveldeneceği olaylar. Ta Emevilerde bile yani çocuğun adını Mehdi takan halife var. O olur belki diye. Ya sen adını Mehdi takmakla Mehdi olur mu ya? Mehdi gelmiş geçmiş. Onlara sorsan Fereh denen yerde Hindistan'da mezarı duruyor. Yani ölmüş. E, Mehdi ferehte gömülmüş de. Hani İslam dünyaya yerleşmemiş? Hani İsa Aleyhisselam? Hani dünyada tek hakim İslam olacaktı? Şam'da, Suriye'de, Filistin'de nice insanlar 2005'te gelecek diye malı mülkü satmışlar. Kainatın efendisinin beyan ettiği alametler İmam-ı Rabbani Hazretleri bazı hadis-i şerifleri mektubatında sayıyor. Mesela Abdullah bin Amr'dan hadis-i şerifi sayıyor. Yahrucul Mehdi aleyhisselam <Sessizlik> Mehdi çıktığında başında bir bulut parçası onda da bağıran bir melek bulunacak. İnne <Sessizlik> hada'ş-şahsame Geçen derste anlattım. Bu şahs Mehdi'dir buna uy. Efendim bu bir alamet ki nasıl bir alamet Öyle bir bulut, öyle bir melek nidası duymak harikulade bir olay. Hazreti Metin Peygamber olmadığından büyük bir keramet, mucize demiyoruz. Büyük bir keramet ama hakikaten alameti farika, hakkı batıldan ayıran, haklı haksızdan seçtiren, sapıkla doğruyu kesinlikle teşhis ve teşhir eden bir alamet. Bunu görüp de insan daha ne diyecek? E bunu görmediğimiz, bu alameti bulmadığımız bir insan nasıl bu iddiayı yapıp da millete yutturacak da tutturacak? E tabi ki bu bu rivayeti bilmeyenlere yutturur. Ama bu rivayeti bilen bir uyanık. Benim peygamberim beni sapık bırakmadı sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisinden binlerce sonra sene sonra gelecek ümmetlerini ikaz etti. İhtar etti. Aydınlattı. Karanlıkta bırakmadı. Teraktük mü alel muhazzedil ben sizi ben beyaz nurlu caktör üzere bıraktım. Gececi gündücü gibi, gündücü gececi gibi. Bu şeriatta bu yolda asla karanlık olmaz. Ondan kayanlar ancak Allah'ın mezelisinde sapıklığı seçeceği ve tercih edeceği bilinip helak olmayı hak edenlerdir. Yoksa hidayet arayanları Allah kaydırmaz. O yedi uyurlar diye Anadolu'da çok anılan, tarihe mal olmuş Hazreti Kur'an'da Kıssaları Tafsilatla anlatılan Bütün siyer kitaplarında bahsedilen Ashab-ı Kef Bu mübarek yedi zat tekrar dirilecek Ve Hazreti Mehdi'ye Yardımcı olacaklar e Sen Mehdi'yim diyorsun Hani Ashab-ı Kef derler adama Ya Bunların hepsi alametler İsa Aleyhisselam Onun da inecek Deccal onu zamanda çıkacak Deccal muharebede İsa Aleyhisselam galip gelecek. Mızrağı ile Deccal'ı Lüt kapısında Filistin'de geberteceği rivat ediliyor. Hazreti Mehdi'nin saltanatı zuhur ettiğinde gökler ve yerler yaratıldığı günden beri devam eden bir adet var, bir kanun var, bir nizam var, bir düzen var. Gökleri yerleri Allah yarattığı günden beri duaya kanunlar koymuş. Doğa kanunlar koymamış. Doğa kendi yaratılmış zaten. Doğa neye kanunu koyabilir? Doğanın kendinde haberi mi var? Doğa kanunlarını koyan Allahu Teala. Doğayı yaratan doğaya kanunlar koymuş. Her sabah güneş doğar, her akşam güneş batar. Gündüzün saatleri var, gecenin saatleri var. Yazın doğduğu yerler var, kışın doğduğu yerler var. Yazın battığı yerler var, kışın battığı yerler var. Yazın günlerin uzadığı bölgeler var. Efendim şey, gecenin kısaldığı bölgeler var. Eben bazı yerde hiç e, kısalmayan, uzamayan, eşit duran yerler var. Bölgeler var. Bunların hepsi tabii doğa kanunları diyorsunuz. Bu doğa kanunlarının bu mevsimler var. Bahar var, sonbahar var, kış var, yaz var. Bunların hepsi kanun ilahi, al kavaniin ilahiye. Allah'ın kanunları. Koyan kim Allahu Teala. Peki bu kanunlar değişiyor mu? Değişmiyor. Kim değiştirebilir? Ancak Allahu Teala. Allah'ın yaratışına kimse bir değiştirme yapamaz Dolayısıyla Amerika Rusya bir araya gelse Güneşi batıdan doğurtamaz Doğudan batırtamaz Güneşi yarın sabah bütün dünya bir araya gelse Bir dakika evvel doğurtamaz Bir dakikada geç doğurtamaz Yarın sabah takvimde yazılan o dakikada doğacak ama Takvimde öyle yazdığı için değil Takvimlere ayar veren Allah'ın hesabı şaşmadığı için Senelerdir gelen tecrübelerle Gök ilmiyle uğraşanlar hangi gün hangi saat hangi noktadan hangi dakikada doğacağını tespit ettilerse Allah'ın hesabının şaşmadığından. Eşşemse'l kameru bihusban güneşle ay hesapla yürüyorlar ve felekte yüzüyorlar buyurulduğundan. Kullün fi feleki hepsi yörüngesinde içinde yüzüyorlar. Ve hakke takdiru'l azizü'l alim her şeye gücü yeten her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdir ve hesaplaması ve ayarlaması şaşmadığından dolayı takvimler de yanılmıyor. He tabii, takvim baskı hatası olursa yanılır. Ama doğru bir takvim hesabıysa doğru bir takvim hesabının yanılmamasının sebebi nedir? Çünkü Allah'ın ayarına dayalı bir efendim tespit birimidir. Şimdi müneccimlerin hesapları yani gök bilimcilerinin müneccim derken burada falcı büyücü manasında değil. Gök bilimcileri var ya astronomiyle uğraşan işte şu anda mesela nasa bilmem ne bilmem ne dünyada işte Amerika'nın Rusya'nın e, uzaya uydu gönderen efendim, astronot gönderen ülkeler var. Bu hususta milyarlarca dolar bütçe ayıran tabii ki uzaya hakim olmakla hakim olamaz ha aşağıda netçe hakim olacak. Sana bana göre hakim oluyor. Allah'a göre hiçbir büyük mü yok. Bir rüzgarlık canı var. Allah Teala yörüngesinden uyduyu çıkarıp da kafasına küt diye düşürebilir. Kaç tane de bu hususta yanlış tatbikatları yüzünden nice astronotlar ölmüştür. Allah Teala onlara başarı vermemiştir. Kimine Allah Teala e, sebepler âlemin değil sebebine başvurulduğu takdirde bazı imkanlar verebilir. Onlar da uydudan bazı görüntüler çekiyorlar, dünyanın her yerinde bakabiliyorlar. Allah Teala'nın gösterdiklerini gösterdiği kadar görebilirler. Biz bunları da inkar etmekte değiliz. Ancak Hazreti Mehdi'nin zuhuru zamanında bu hesaplar ters dönecek. Ve bazı alametler, emareler gökle ilgili zur edecek. Mesela şimdi Hz. Mehdi'nin çıkışının yaklaştığına delalet eden emareler faslında ve bahsinde diyor ki Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinde ay tutulacak. Bak o senenin Ramazan'ı Hz. Mehdi'nin çıkışı çok yanaştığına delalet ediyor. Ramazanın ilk gecesi Ramazanlara dikkat etmek lazım demektir bir defa. Her Ramazanda bu olay gözlenmelidir. Ramazan-ı Şerif'te bu olay gerçekleşmediyse o sene haç mevsiminde Hazreti Mehdi'nin çıkması düşünülemez. Çünkü öncü bir emare belirmemiş demektir. Kainatın Efendisi bu haberleri bize haşa tahmini vermedi. Kesin olarak verdi. Burada bir kandırma yoktur. Naslar kesindir. Ramazan Şerif'in ilk gecesinde ay tutulması Güneş de yarı gecesinde yani Ramazan'ın 15. gecesinde efendim 14'ünde yani yarısı artık 14'ü 15. gecesi de olabilir. 14'ünün zaten akşamı 15. geceye giriyor. Güneş tutuluyor. Tabii ki güneş tutulması gündüz görüleceğinden 14'ünde diyebiliriz ona. Gece güneş tutulması takip edilemeyeceğinde. Şimdi bu durumda ve Allah ve Allah Teala gökleri yerleri yarattığı günden beri aynı ayın başında ay ortasında güneş tutulması diye bir olay vaki olmamıştır. Halbuki biliyorsunuz Allah Teala'nın yarattığı doğa kanunlarına göre hesaplar bellidir. Şimdiden mesela gök bilimcileri e, hatta takvimlerde bile bakarsanız Tam ay tutulması Yarım güneş tutulması vesaire gibi e, Bilgileri Bir sene Önce basılan e, Yani e, Yılbaşında çıkan bir takvim Bir sene içerisinde olacak Ay tutulmalarını Güneş tutulmalarını Vesaire güneşin doğumlarını Ayın hilalin ruhiyetlerini Görüşlerini hangi dakikada Görüleceği vesaireyi Biliyorsunuz ki takvimler yazmaktadır. Çünkü neden? Dediğim gibi Allah'ın hesabı şaşmaz. E, Allah-u Teala'nın güneş ve aya koyduğu hesaplar şaşmadığından... ...bu hesapları bulmak da... ...tecrübeye dayalı olduğundan, aletlere dayalı olduğundan... ...sebepler aleminde bulunduğundan kayba girmez. Yani 6 ay sonra güneş tutulacak, kayıptan haber vermeye girmez. Neden? O bir hesaptır. O hesap oraya çıkar. Mesela de güneş tutulmasını haber verdiler. Dedikleri gibi o saatte güneş tutuldu mu... E tutuldu bu. gayip değildi. Neden gayip değildi? Çünkü allah Teala yarattığı kanunlar hesaplandığı zaman o kanunlar oraya çıkartıyor. Nasıl ki iki iki çarkıp, efe topladım mı dört ediyor gibi. Üç etmesi mümkün müdür? Hesap öyle. allah Teala bazı işleri hesaba bağlamış. Eşrem süvel kamar bi husban buyuruyor. Güneşle ayı hesaba bağladım diyor. Hesabını siz de bulursanız ne zaman tutulacağını bilirsiniz. Ama Hazreti Mehdi'nin çıkışı yaklaştığında olacak iş Gök bilimcilerin hesabını alt üst edecektir. Hiç onların hesaplamadığı bir olay cereyan edecektir. O da nedir? Ramazan'ın ilk gecesi ay tutulacak. 14. günü ya yani 15'nin gecesine varan zaman diliminde de aynı ayda Ramazan ayında çünkü gökteki ay hesabı konuşuyoruz. Güneş tutulacaktır. Gökler yerler yaratıldığı günden beri böyle bir ayın biriyle 14'ü arasında hem ay hem güneş tutulması gibi bir hadise bugüne kadar vakı ve Cari olmamıştır. İşte bu büyük bir emaredir. Her Ramazan'da Beklenilmeli Ve gözlenilmelidir. Yine bir alamette Kusufül kamer merratel fişe Ramazan Geri ki rivayetle Tezat teşkil etmeyen Bir rivayettir. Bu da nedir? Ramazan ayında o sene Ay tutulması iki kere olacaktır. İkincisinin Günü söylenmiyor. Ama aynı Ramazan ayı çıkmadan Ay bir kere daha tutulacaktır. Yani ayın aynı ayda iki kere tutulmaz. Bu da e, gök ilimlerine e, e, uymayan hesapları ters çeviren bir e, mucize, keramet olacaktır. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan evvel olan irhasat gibi değerlendirilmelidir diyor İmam Rabbani Hazretleri. Nasıl? Hani Ebrehe'nin fil ordusunun... Ebabil kuşlarıyla Efendim Ebabil kuşlarının Attıkları Taşlarla Çörçöp haline getirilmesi Fil suresinde Elemterakeyfe suresinde anlatılan O büyük mucize Zuhur ettiğinde Allah Kabe'yi Himaye ettiğinde Koruduğunda Ebrehe'yi ordusuyla Tarumar ettiğinde Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem doğmuş muydu? Doğmamıştı Kaç gün vardı doğumuna? 52 gün. Daha anne karnındayken bu zuhur etmişti. Peki o zamana kadar böyle şeyler zuhur etmezken İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırılışıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında geçen 500 sene zarfında böyle bir olağanüstü hadise zuhur etmezken kuşların ayaklarında kakalarında gelen pişmiş taşlarla ateş gibi taşlarla koca fil ordusu bozguna uğratılması gibi bir hadise bir olay yaşanmamışken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuna elli küsür gün kala bunun gerçekleşmesi ne diye yorumlanıyor? İrhasat. Buna mucize demiyor çünkü mucizenin sahibi dünyada yok. Buna irhas deniyor. Dolayısıyla büyük bir zat efendim mehdiliğini ilan etmesi onun sayesinde İslam'ın ve Müslümanların üstün bir güce sahip olması tabii ki harikulade birçok kerametlere sahip olan zatın döneminde de birçok acayip alamet zuhur edecektir. Hazreti Mehdi'nin çıkışından önce de efendim İslam'ı hakim kılacağı dönemde de bir takım harikuladelikler görülecektir. Bunları öncü alametlerden Olarak değerlendirmek mümkün Hadis-i şeriflerden Bu anlaşılıyor Matar el-Verrak rahim Allah'ın beyan ettiği bir hadis-i şerifte geliyor Kafirlik tamamen ortalığı kaplayıp Kafirliğin hükümleri insanların ortasında Açıkça geçerli olmadıkça Hazreti Mehdi ortaya çıkmayacaktır Yani Hazreti Mehdi'nin çıktığı dönemde Kafirlik diz boyu O kadar açıkça vurduk yaşanacaktır ki İslam'ın emaresi kalmayacak. İslam alametleri ortada kalmayacak. İslam nişanları tamamen yok olmuş, kafirlik nişanları dünyaya kaplamış olacak. O zaman da Mehdi'nin gelmesiyle, belirmesiyle İslam yeniden dünya hakim olması kadar büyük bir olay var mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bile, Hulefa Raşid'in devresinde bile bütün dünyaya hakim olmadığı kadar... Dünyanın her tarafına şarkan ve garben Doğusuyla batısıyla dünyada bir kafirin kalmayacağı bir dönemin başlanması e, Tabii ki çok büyük bir hadisedir Bunun öncü belirtileri çok açıktır Zahir olacaktır Böyle güneş gibi parlak alametler bulunacaktır Yoksa öyle hafi mahfi gizli gizli işlerle Fiskoslarla bilmem nelerle fiyaskolarla Şu Mehdi'miş bilmem neymiş adam Mehdi'yim diye e, gösterdikleri konuştukları insanların İslam'a ve Müslümanlara hiçbir faydası bile olmamıştır. Ortaya çıkıp da İslamı haykıracak güçleri bile yoktur. Böyle saçmalık olur mu canım? Böyle insanlara bir de Mehdi diyerekten İslam'a hakaret yapılır mı? Peygamber olmayana peygamber demekten aşağı mıdır yani Mehdi olmayana Mehdi demek? O da büyük bir sapıklıktır. Allah'ın Peygamberi Hazreti Mehdi hakkında bu kadar rivayet ve alamet açıklamışken bunları dinlemeyip, bunları konuşmayıp, bunları anlatmayıp Topluma yaymayıp da önüne gelene Mehdi laflarıyla İslam'a hakaret etmek Müslümana yakışır mı? Hazreti Mehdi deyince orada duracaksın. Orada kuvvet var, orada güç var. Orada Allah'tan teyit var, destek var, nasır var, nusret var. Orada dünya hakimiyeti söz konusudur. Dolayısıyla güçlü alametler var. Herkesin göreceği belirtiler var. Öyle. Ben anlıyorum oğlum bu işareti. Evladım senin manevi gözün kapalı sen görmezsin. Diye kimse kimseyi uyutmasın. Hazreti Mehdi'nin çıkacağına delalet eden alametleri sen de sağsan göreceğim ben de göreceğim. Öyle ben hocayım sen cahilsin diye bir ayrım yok. Ben evliyayım. Keşfim açık da senin gözün görmüyor. Oğlum sen görmedin. Böyle bir şey yok. Güneş tutulacak da kimin haberi olmayacak? Ay tutulacak da kim duymayacak? Buluttan melek bağıracak da sağır mı var? Yani melek bağıracak da bazı kişiler duyacak demiyor ki. Herkes duyacak. Onun için kimse kimseyi kandıramaz. Ehli sünnet uyanık olacak. Şimdi bu alamet. Ondan sonra büyük alametlerden yine Fırat yarılacak. Fırat ırmağı diye bildiğiniz koca deniz gibi o mübarek Fırat cennet ırmağı yarılıp ayrılacak, parçalara bölünecek. Tabi dünyada önümüzde neler olacağı hakkında Yorumları dinlerken şaşırıyoruz. 2025'te Türkiye'nin de susuzluktan çok etkileneceği. 2050'lerin hesabını yapanlar 2050'de 2060'da su yüzünden ne savaşlar çıkacağı. Efendim özellikle Türkiye'nin de bu işin içine çekileceği. Fırat Irmağı'nın bizden çıkışı. Efendim bizde olan kıymetli sular yüzünden Suriye ile ne büyük harpler yaşanma tehlikesinin söz konusu olduğu. ...na dair Birleşmiş Milletler... ...geçen gece rapor açıkladı. Tabi bunlar hesaplarını... ...2025, 2050, 2060 gibi... ...aşağı yukarı bir hesaplar yapıyorlar. Ama vaka bir gerçek de ortadadır ki... E, ...kuraklığın artması... ...iklimlerin bozulması... ...efendim e, dünyanın çöle dönüşmesi... E, ...bu kadar... E, e, ...suyun... E, ...düzensiz kullanılması... ...kimi tarafın sudan sele gitmesi... ...kimi tarafın susuzluktan kuruyu bölmesi... Vesaire dünyada şu anda da birçok denge bozukluğu mevcuttur. Bu tabi ilerleyerek artarak ile devam edecek. Artarak devam edecek. Sonunda Fırat yarılacak. Parçalara ayrılacak. Mecrasını değiştirecek. Akış yeri kayacak. Altından ne çıkacak? Altun çıkacak. Fırat'ın kaynağı, Fırat'ın mecrası yani aktığı vadi, su açıldığı zaman altındaki boşluktan, Altından dağ çıkacak. Dağ. Altın çıkacak derken yarım kilo bir kilo bilecik çıkmayacak. Koca bir dağ çıkacak. Fırat'ın aktığı bölge. Ne kadar bir alanı Fırat efendim akıp götürüyor. Fırat ne kadar bir alanın üzerinde şu anda akıyor. Açıldığı alan da o kadar bir mesafedir. O mesafede çok büyük bir dağ. Dağ neden abi? Kayadan değil. Taştan değil, topraktan değil, altından. Altından daha mı olur? E senin dünyanın üstünde gördüğün altınlar nereden çıkıyor? Yerin altından çıkıyor. Yerin altında neler var? Yerin altında altınlardan, gümüşlerden, madenlerden dağlar var. Bunlardan bir kısmına ulaşabiliyorsun. İşte bir de, bu da çok büyük bir alamet olacak. İnşallah önümüzdeki derste, yani haftaya Yovuz ondan sonraki haftaki derste, Anlatılacak. Bu altın üzerine ne savaşlar çıkacağı? Fırat'ın üzerinde Fırat açıldıktan sonra ne olaylar olacağı? Orada bulunanların, bu haberi alanların, bütün dünyanın oraya yığılacağı. Oraya gidenlerin başına neler geleceği? Muhammed Mustafa öyle haber verdi ki sallallahu aleyhi ve sellem o zamanki ümmetten de kim hadise inandıysa onlar kurtulacak. Hadislere inanmayanlar helak olacak. Çünkü hadis-i şerif işte önümüzdeki derslerde izah edeceğimiz üzere hemen bir sonraki derste geleceği üzere orada bulunanın ne yapması gerektiği hareket tarzını tavsiye buyuracak. E dinlemeyen kay kaybetti. Bu haberleri bilmek lazım. Laf dinlemek lazım. Kainat Efendisi ne kadar güzel haber veriyor. Ondan sonra Tulu'l-karni-zi sinneyn İki dişli boynuz doğacak. İki dişli boynuz derken boynuz şeklinde bir gökte cisim belirecek semada. Boynuz derken boynuz şekil olarak biz buradan yıldızları görüyoruz tabi kümeler halinde falan çok uzakta yıldızlar ama biz onları bazı şekillerde işte söylüyorlar işte efendim gezegenlerde bazı gezegenlere de isim takıyorlar. Neden i̇şte ayıya benziyor şuna benziyor boğaya benziyor vesaire bu iki dişli boynuz denilen hadise herkesin göreceği bir şey. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında böyle bir hadise zuhur etmiş. Mektubatında buna yer veriyor. Birisi gelmiş, bunu anlatıyor. Hoca Şerefüttün Hüseyin'e yazdı mektupta Hoca Şerefüttün Hüseyin Mevlana Ebu Hasen'le bir mektup göndermiş. İmam-ı Rabbani diyor ki bu mektubunuz bizi sevindirdi. Bu mektupta yazmışsınız ki Doğu tarafından Nurani bir sütün doğdu Sahralarda Hindistan'ın Sahralarında bu belirgin şekilde açığa çıktı Neye alamet olduğunu Soruyoruz. Tekrar tekrar İmam Rabbani'ye Bu soru yönelince Mübarek buyuruyor ki edilen Mehdi'nin ortaya Çıkmasının öncü Belirtilerinden olan Bir hadis-i şerifte bir rivayette Ebu Cafer radıyallahu anh'tan şöyle naklediliyor. Melik Abbasi yani Abbas oğullarından bir hükümdar. Şu anda Abbasi devletleri kalmadı ama Hazreti Mehdi'nin zamanında da demek ki artık Arap hükümetlerinden birinin başında Abbas oğullarından biri bulunacak. Şimdi Araplar sülalelerinin kaydını çok iyi tutuyorlar. Şu anda bizde bu yok. O zaman da Araplar da... Şu kabile, bu kabile, bak önümüzdeki hadis şerifleri dinlerseniz kabilelerin aynen devam ettiğini görürsünüz. Şu anda mesela Suudi Arabistan'a gitseniz, Suudi Arabistan'da bütün kabileler, Resulullah Efendimiz'in zamanındaki kabileler aynen duruyor. Mesela şu adam şu kabileli, şu adam şu kabileli diye biliniyor. E, tabii ki Dubai'de, Birleşik Arap Emirliklerinde vs. Arap ülkelerinde de şu anda birçok kabilenin hadis-i şeriflerde geçen isim, isimleriyle devam ettiğini görmektesiniz. Onlar bunu kaybetmiyorlar. Bu tabi zaten kaybetmeyecekleri de hadis-i şeriflerde belirtiliyor. Bu da bir mucize. Resulullah sall sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi bunu. Abbas oğullarından bir hükümdar Horasan'a varacak. O Horasan'a ulaştığında doğu tarafından iki dişli bir boynuz belirecek diyor bu rivayette. Yani iki dişli bir boynuz derken nurani bir sütun. İki de başı oluyor yani. Bir tarafından öbür tarafından çıkan iki baş oldu mu? Nurani bir sütün iki baş, iki diş demek iki baş. Rivayetlerde şöyle zikrediliyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi helak olduğu zaman tufana gark olup da dünyada bir yavur kalmayıp sadece Nuh Aleyhisselam ve oğulları Samham Yafes efendim kurtulduklarında bu boynuz ilk olarak nurani bir sütün doğu tarafında doğmuş, iki de başı bulunmuş. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıkları vakit, Nemrut'un ateşinden Allah onu selamete çıkarınca yine büyük bir zafer. Dünyada İslam bitmiş. İbrahim Aleyhisselam'dan başka dünyada bir Müslüman yok. Onun da kurtuluşuyla İslam yeniden parlamış. Yine o boynuz, iki başlı Nurhan Üstün, yani iki dişli boynuz diye geçen, tulu etmiş. Firavun ve kavmi helak olduğunda Musa Aleyhisselam Üstahil birlikte Allah'ın yardımına nail olup Dünyadaki zulüm düzeni son bulduğunda, Kızıl Deniz'in dibinde hamsilere yem olduğunda, Kızıl Deniz'de hamsi aramaz ama. İşte efendiler öyle şakaya var. Yani hamsilere yem oldu demek Koca Firavun ve kavmi balıklara yem oldu. Ne oldu? Yeniden Allah'ın tek dini İslam'dır. Tevrat da İslam'ı getirmiş, Musa Aleyhisselam da Müslümandı tabii. O zamanki peygamberler, İsa'yı olanı hak üzere Musa Aleyhisselam ümmeti kurtulunca yeniden o sütun belirmiş. Yahya Aleyhisselam şehit edildiği zaman, o mübarek peygamberin şehadeti üzerine, yine o iki dişli boynuz belirmiş. Benim ümmetimin sonunda da, o sütun iki başlı Ali sütun doğu tarafından tülü edecektir. Artık onu gören, fitnelerin şerrinden Allah'a sığınsın. Onu gördüğün zaman demek artık detçal. Çıkma tehlikesi, detçal tehlikesi kıyamete kadar en büyük tehlike, Büyük fitneler, kafir olma tehlikeleri Büyük savaşlar, dünya büyük kargaşalara gebe Tabi ki Hazreti Mehdi'nin de gelmesi yanaşmış ki İslam'ın yeniden hakim olması da yaklaşmıştır. Bu rivayetler var Şimdi İmam Rabbani diyor ki Doğu tarafında beliren bu beyazlık Nurlu bir sütun suretinde görülmüş Sonra kendisine bir eğrilik arız olmuş Düzken böyle bir yamulmuş Hafif eğrilik olunca boynuza benzemiş İki başlı denmesi de iki ucunda dişe benzer Ince olması. iki ucu ince. O incelikten dolayı da sanki diş gibi çıkmış. Her iki uç köşe baş gibi değerlendirilmiş diyelim. Mızrağın uçları gibi. Muhammed Tahir el-Bedakşi Mavrabba'nın mühim adamlarından halifelerinden diyor. O da Confur'dan geldi. İki ucunda dişe benzeyen iki baş bulunan bu nurani sütun gördüğünü. Sahra'da teşhis yaptığını. Çünkü sahralarda hiç ışık olmadığı için. Zaten o zaman elektrik de yok. E bu gökteki cisimlerin görünümü daha net oluyor. Tabi. İstanbul'da şimdi insan ayı bile göremiyor yani. Görülmüş. Başka cemaat da gelmişler. Böylece haberleri vermişler. Acaba Hazreti Mehdi'nin gelmesi yaklaştı mı diye İmam Rabbani'ye 400 sene evvel sormuşlar. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin tespitine kulak verin. Çok yerinde bir tespit ve size de bize de ışık tutacak. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Hazreti Mehdi'den evvel doğacak bu iki dişli Efendim, boynuz tabir edilen nurani sütunla bu farklıdır diyor. Niçin? Çünkü Hazreti Mehdi'nin gelişi 100 senenin başlangıcında olacaktır. Yani İmam Rabbani Hazretleri bin sene üzerine geldi. İkinci binin başında geldi. İmam Rabbani Hazretleri'nin vefatı 1030. Bu mektuba cevap verdiyse ne diyor ki? Bu diyor Mehdi'nin başı olamaz. Neden? Çünkü diyor on birinci asrın yani İmam Rabbani'nin başında buluncu, bulunduğu asır kaçıncı asır? On birinci asır. On asır bitmiş bin sene. O ikinci binin başında gelmiş. On birinci asrın başından çeyrek asır geçti. Çeyrek asır kaç sene? Yirmi beş sene. İmam Rabbani ne cevap veriyor? Şu an diyor sene bin yüz yüz seneyi yani... 1000. 10. E, yüz 1000 dolmuş. O ne kadar geçmiş? 28 sene. Yani İmam Rabbani vefatından 2 sene evvel bu mektubu yazmış. 28 sene geçti. Yani 1028. İmam Rabbani diyor ki 1028'de görünen böyle bir alamet Mehdi'ye emare olamaz diyor. Niçin olamaz diyor? Mehdi benim başında çıkacak. Yüzün başında çıkacak. Bin'in değil. Yüzün başında çıkacak. İmam Rabbani de diyor ki bu sene bu asrın diyor bu yüzün diyor 28. senesi doldu. Bu zamana kadar çıkmadıysa bu yüz devrildi artık. Bir dahaki yüz beklenecek. Şimdi ben size soruyorum kaçıncı sene? 1420 7. senedeyiz. Yani 15. asrın ilk çeyreğini yaşamış ve geçirmiş bulunuyoruz. Şu anda 27 doluyor değil mi? Öyleyse bu yüzde... İmam-ı Rabbani'nin bu tespitine bakarsak bu yüzü de geçirmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki yüzün başına da içimizden yaşayan kalır mı kalmaz mı hesabını Allah'a bırakıyoruz. Ancak biz bu rivayetlerle geçmiş büyüklerimiz meşgul olduğu gibi biz de meşgul olarak nesillerimize emanet bırakıyoruz. Dolayısıyla Allah'ın dostları bizi kör bırakmamış, önümüzü görecek basirete malik kıldıkları için Allah Teala'dan onlara Büyük dereceler niyaz ediyoruz. Onlar olmasaydı biz şimdi kör gibi kalmıştık. Önüne gelen bizi kandıracaktı. Bakın İmam Rabbani'nin yaptığı tespite. Yine Mehdi'yi çıkmadan evvelki alametleri emar, yaklaştığına delalet. Çok yaklaştığına delalet. Bir tanesi nedir? Tulu'u necmin leu zenebu Parlak bir kuyruğu olan yıldızın belirmesidir. Kuyruklu yıldız. Ama kuyruğu çok parlak olacak. Bu da alametlerdendir ki Hazreti Kaptan vaat ediliyor. Mehdi çıkmadan önce doğu cihetinde yine şarkta, doğu tarafında parlak bir kuyruklu yıldız doğacaktır. Bu yıldızda doğmuştur diyorlar o zaman. O mudur, değil midir, benzeri midir meselesine gelince İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki sabit yıldızlar, yani gezegen olmayanlar Batıdan doğuya doğru hareket ederler. Batıdan doğuya doğru hareket ettiği için hareket itibariyle yüzü doğuya doğru arkası batıya yönelik. Bu yüzden arkasında bir uzunca bir beyazlık bırakıyor. Bu beyazlığa kuyruk tabiri görenler tarafından yakıştırılıyor. Tabi her gün doğudan batıya doğru bir yükselişi var. Bu da en büyük feleğin hareketine bağlı olan zorunlu bir devir. Hepsi yörüngesinde yüzüyorlar Allah buyuruyor. O zorunlu olan tabiat kanunları denilen Allah'ın koyduğu kanunlar ve kurallar gereği. Bunun diyor gerçeği ancak Allah bilir. Hazreti Metin'in çıkış zamanı çok yaklaşmıştır. Belirme zamanı 100 senenin başında olacaktır. Bu 100 sene geçmiştir diyor. Ondan sonra 3 tane 100 sene daha geçti. Etti 4. Şu anda 15. asrın başındayız ilk çeyreğini devirmişiz dediğime göre bu yüzde geçti. Ama diyor İmam-ı Rabbani onun çıkacağı 100 sene hangi 100 sene ise ama ikinci binin içinde olacak diyor. İkinci binin içinde olacak dediğine göre önümüzde 5 asır var. Önümüzdeki 5 tane asrın başına da bu kalmaz. Çünkü neden? Ee, Hazreti Mehdi'nin sonra İsa Aleyhisselam'ın 40 senesi var. Ondan sonra efendim yeniden dünyanın bozulması var. Güneşin batıdan doğması var. Güneş batıdan doğduktan sonra dünyanın tekrar bir 120 senesi var bunlara da hesap edecek olursak Allah bilir Tabii ki bundan bir iki asırı çıksak yani sondan iki asır da çıkılabil çıkılabilir ee, Çünkü dünyanın e, kıyametin kopuşuyla alakalı bayağı bir mühlet var Mehdi Hazretlerinde'n sonra bu itibarla Önümüzdeki birkaç asır içerisinde olacak şey bu çok da öyle binlerce sene falan yok ama birkaç yüz sene de Olma ihtimali Güçlü Çünkü en azından bu yüz sene geçti Önümüzdeki tam da yeni geçti Yani 27'deyiz Yeni geçti bundan sonra Bir dahaki yüzün başına kadar Şu anda zaten 73 üç küsür sene var Yetmiş küsür sene var Hazreti Mehdi'nin gelmesi Yaklaşmıştır Belirme zamanından önce Nice önce alametler zuhur edecektir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla ilgili eden irhaslar gibi onun öncesinde de büyük irhaslar Zuhur edecektir Ancak İmam Rabbani buyuruyor Tahlilleri doğru yapmak lazım İnsanları yanlış Bilgilendirmemek lazım Şimdi bir yıldız doğdu diye e, Bu Hazreti Mehdi'nin Yıldızıdır dememek lazım Çünkü neden e, işte Verilen tarihler İmam Rabbani'nin o 100 seneden 28 geçti demesi Bize öyle bir ufuk açıyor ki Şu anda ben bu ufka dayanarak ...bu üç senede gelmeyeceğini... ...İmam Rabbani'nin bu beyanına dayanarak... ...söyleyebiliyorum... ...bunu söyleyebilmek çok zordur... ...ama ben bunu söyleyebiliyorsam... ...demek ki ikide bir köşe... ...gazete köşelerinde yazan... ...2013 diye rakam veren... ...2013... ...yani şimdiki tarihlen ile 2006'dayız ya... ...2013 diyor... ...yok efendim ikinci bini... ...şimdiki 2000 zannediyor... ...ya şimdiki 2000 değil... İmam Rabbanin geldiği geldiğinde ikinci bin dediğimiz şu anda 1427. O binden bahsediyoruz. Öbür türlü ikinci bin bitti diyorsun sen. İkinci bin bitti de kıyamet mi koptu? Daha hiçbir alamet zühretmedi. Sure büyük alametler başlamadı. Yanlışa milleti yönlendirmeyelim. 2005 dediler nice milleti saptırdılar. Şimdi 2013 diyorlar. Bunları çıkaranların kasıtlı niyetleri var. Milletin itikadını bozacaklar. Bak çıkmadı, bak çıkmadı, bak çıkmadı. Sonunda da hadisler yalan çıktı der gibi. Bu kadar hadislere, rivayetlere milletin imanını sarsacaklar. Kendileri biliyor veya bilmiyor bu yanlış alet olacaklar. Ben sizi sakın duruyorum ve uyan duruyorum. Şimdi yine o emarelerden olmak üzere Vurun aleynâ azîmetin min kıblemeslik, selâse leyl 3 gece veya 7 gece doğu tarafından büyük bir ateş zuhur edecek. Bunların hepsi tek tek tahall edilecek. Önümüzdeki derslerde Büyük bir ateş zuhur edecek artık doğu tarafından petrol diyorlar ki petrol kuyuları yanacak yakılacak artık o petrolün açığa çıkmasıyla dünya tabii göçe mecbur olacak. Zuhru zulmetin fissema bunun nasıl olacağını da ben yorum getirmiyorum. Olabilecek bazı ihtimaller olabilir. Yine yakınlaştığını delaldi gökte öyle bir karanlık zuhur edecek ki gök sipsiyah zifiri karanlık olacak. Şimdi mesela bakıyorsunuz mavilik görüyorsunuz. Beyazlık görüyorsunuz mavilik görüyorsunuz Onun zamanında baktığınız zaman Göğüsü siyah görecek insanlar Yine alamet Ufuk dediğimiz Güneşin işte batış Battığı noktada batış çizgisi Doğuş çizgisi Orada bir kızarıklık olacak Tabii ki güneş battığında her akşam o kızarıklığı Şahit oluyorsunuz Ama öyle bir kızarıklık olacak Bizim bildiğimiz ufuk kızarıklığı gibi değil yani şu anda güneşin battığı noktada olan bildiğimiz kızarıklık gibi değil. Kıpkızıl. Artık o kızıllığı görenler anlayacak. Nidâ yu'mü cemî'el ard. Öyle bir nida Allah münadi bağırtacak meleklere bütün dünyayı saracak. Ve esma'u kullu luğatin bi luğâtih. Her lügat ehli kendi lügatlarıyla anlayacak. Mesela Türklere Türkçe, Araplara Arapça, İngilizlere İngilizce. Dünyada kaç nisan varsa herkese kendi diliyle Allah meleklere bağırtıracak. Bu kadar açık kardeşim. Bu kadar alametler varken gizli gizli evlerde toplantı yapılıp da Mehdi'yim denir mi ya? Hasbun Hasbukaryedim Şam'da Haresta diye bir kasaba var. Şu anda da mevcuttur. Haresta batacak. Tamamen şehir dibine çökecek. Efendim yerle bir olacak. O da ...yaklaştığına delalet alamet... ...Münadi Münadi İbn-i Mehdi... ...Mehdi'nin adına gökten dellarlar bağıracak ama... ...eski nidalardan farklı olarak... ...Fes mu'men bil, mu'men me <mağrib> ...doğudaki de duyacak, batıdaki de duyacak... ...dünyanın ucundaki, köşesindeki, bucağındaki... ...herkes kendine göre dünyanın merkezi de imzan ediyor... ...tabi ayrı dava... ...Hatte alâ yüqirâkı ...bir tane uyuyan kalmayacak... ...o idanın gücünden, o meleğin sesinden... Bütün uyuyanlar uyanacak Ne kadar ayakta adam varsa dehşete düşüp gayri ihtiyari elinden gelmeden küt diye oturacak Oturan bir kişi de kalmayacak çünkü insan ayaktaysa ona göre oturtulacak oturan bir insansa şiddete ve dehşete kapılarak ayakların üstüne dikilmek durumunda mecbur kalacak gayri ihtiyari kendi elinde olmadan mafsalları çözülecek hareketleri kontrolünden çıkacak bu ses başka yani gerileki nidalarda bu Mehdi'dir gibi nidalar geliyor. Ama bu ses Hazreti Mehdi'nin adına yapılan bu sesleniş dünyada bir insan bırakmadan herkesi etkisi altına alacak güçte olacak. Ondan sonra Şevval ayında büyük bir savaş Hazreti Mehdi'nin çıktığı sene Zülkade ayında Haç ayı, Şevval Haç ayı Zülkade Haç ayı Zülkade ayında harp sesleri Şiddetli sıcaklar Fitneler, kargaşalar Kızgın günler, alevli günler, ateşli günler Sümme harbun fidilice Zilitçe ayında tam haç 10. günü kurban bayramı Hacılar Mekke'de toplaşmış Tam haç ayında büyük bir savaş Ve nebül hac Hacıları yağmalayacaklar Öyle saldırılar Ve katlum, hacılar öldürülecek Mina'da yangınlar çıkacak Hac mevsiminde öyle büyük olaylar olacak Hatta tesiletlimi hala cemretil akabe Büyük şeytan taşlanan, cemretül akabe dediğimiz büyük şeytandan hacıların kanları oluk gibi mine vadisinden akacak. Dere gibi akacak kanlar. O kadar hacı kırılacak. Soygunlar, baskınlar, yağmalar, iç savaşlar, dış savaşlar, kargaçalar. Bilin ki Hazreti Mehdi çıktı çıkacağı. İşte yine bir alamet. Çok zelzeleler. Tabi zelzeleler şu anda da artmış durumdadır ama o zaman hepten dünya sanki beşik gibi bir orası bir burası sanki insan sandala binmiş gibi devamlı sallanacak. Bir alamet yünadi münadim minessem'a gökten bir münadi seslenirken e'lâ innel hak ve fiali Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hakiki Mehdi Muhammed'in ehli beytinden olandır. Hak, halifelik Muhammed'in ehli beytindedir sallallahu aleyhi ve sellem hazreti Mehdi'dedir. Diye gökten ses geliyor. Yerden de bir ses gelecek. Kimse sesin sahibini duymuyor. Yerin içinden böyle bir uğuldamayla. Elâ ennil hak fi abbas. Hak ve halifelik, gerçek halifelik abbas soyundadır diyor. Şimdi bu abbas soyundadır diye nida da bütün dünyada duyulacak, yerin dibinden gelecek, o da insanları şaşırtacak. İşte gökten gelen gerçek halifelik Muhammed'in eli beytindedir sallallahu aleyhi ve sellem nidasını. Melek seslenecek. Yerden gelen abbasın soyundadır diyen de Şeytanın nidası olacak. Şeytan da henüz devrede. Dehabbetül çıkana kadar şeytan devrede kalacak. Dehabbetül çıkınca şeytanı gebertecek. Şeytan o zamana kadar müsaadeli olduğu için yine ortalıkta cirit atmaya devam edecek, milleti şaşırtmaya Mehdi'nin adresini şaşırtmaya devam edecek. Bu yüzden Allah şaşanlardan olmakta muhafaza eylesin inşallah. Biz <gülüyor> size dua ediyoruz. Şimdi muhittin Arabi Hazretlerini duydunuz. Kaddesallahu <gülüyor> surruhu Büyük Veli, Muazzam insan, Fütuhat-ı Efendim 366. Babında Bu konuya Yer vermiş. Tabii onun maneviyatı, keşfi, Onun ilimleri, o bir alem, o bir başka. Ayağı kırılıyor, Kaldırmaya geliyorlar, Diyor ki, Fatihadaki ilimlerden Bugün burada ayağım kırılacağını kaç sene evvel çıkartmıştım. <gülüyor> Fatihadaki ilimlerden. E şimdi, yaş kuru ne varsa Kur'an'daysa Hepimizin başına geleceğim bile orada işareti var da Onu orada çıkarabilme meselesidir tabi Muhyiddin Arabi gibi insanların Çok farklı halleri var Buyuruyor ki Çok ilginç konular hiç duymadığınız konular hakikaten istifade edeceğimiz hepimiz ''İnnelillâhi halifeten yehrucu gaddim selleetil arzu cevran ve zulmâ'' ''Feyemlevâ kıstan Allah'ın bir halifesi var ki çıkacak diyor o öyle bir halifedir ki bütün dünyanın tamamı zulümle dolmuş olduğu zaman dünyayı adaletle dolduracak. Yakfü etere Rasulullah sallallahu teala ve la yuktu. Her işinde Resulullah'ın izini izleyecek, hiç yanılmayacak diyor. Buraya dikkat. Bu yanılmayacak ifadesi hiç hata yapmama özelliği dört halifede bile yok. Anlıyor musunuz? Yani dört halifede bile hiç yanılmayacak özelliği yok. Hazreti Mehdi'de var. Çünkü neden? Nedeni lehu <gülüyor> meleku <gülüyor> yuseddidu minhaysu lâhirav Hz. Mehdi'nin yanında sürekli bir melek var ne yapacak, ne yapmayacak devamlı doğruyu gösteriyor. E böyle olsa ben de yanlış yapmam yani. Onun için ne diyor? İmam-ı Rabbani mektubatta levcae min feyzu ruhil kutsi min mededin ligeyri hîsa le yasna'am misle ma sana'a Ediyor diyor İsa Aleyhisselam'a gelen diyor medet yardım başkasına gelse o da onun gibi ölüleri diriltir diyor. E dolayısıyla burada da böyle bir melek benim de yanımda olsa ben de yanılmam. Ama niye benim yanımda yok? Tabii ayrı dava o Hazreti Mehdi mübarek adam olduğu için onun yanında var ama yanılmama özelliğini izah için söylüyorum. Şimdi meleği görmüyor ama melek ona içine ilham getiriyor. Hemen mesela sağa mı gideyim sola mı gideyim? Sağa git. Tamam. Yanılma var mı? Yok. Ben şimdi yollarda feci tıkandı. Belediye zaten mahvolmuş. Müteahhitlere canını çıkaracak. İstanbul çalışmıyor bir haftadır. Bir buçuk saatte gidemiyoruz, giremiyoruz. Şimdi oradan sağa mı gidelim, sola mı gidelim? Ee, önümü göremiyorum ki. Dün akşam dedik orası tıkanmış. Bir uyanıklık yapalım. Sağdan girelim. Mezbağanın önden aşağıdan doğru sütlü Tam bulduk tıkanıklığı. E eh, işte benimki öyle. Anladın mı? E ee, bir melek yok ki yanımda sağdan geç e, düz yolda tıkandık yani. Ama sen şimdi ne yapacaksın? Ne yapmayacaksın? Yapayım mı? Yapmayayım. Şöyle mi yapayım? Böyle mi yapayım? Ha melek olursa yanında. Melek içine ne yapar? İlham verir. O ilhamı meleği görme lüzum yok. Kalbine geliyor. Ya hamilul kelle yakwid يقوي İnsanlara yardım edecek. Zayıfları güçlendirecek. Ve evet, misafir ağırlayacak. Efendim fakir bu yedirecek doyuracak. Ve yüin alane ve Allah'tan gelen bütün musibetlere felaketlere karşı bütün Allah'ın kullarına yardım edecek. Yefalumayakul yap söylediğini yapacak ve ama bildiğini söyleyecek. Yefalumayeshet gördüğünü bilecek. Gel geri. Gördüğü gibi, görür gibi gerçeği görecek. Görür gibi bilecek. Bildiğini konuşacak, konuştuğunu da yapacak. Bu geri geride gelsen, ileride gitsen doğru bir hesap. Bu şaşmaz. Ama bizde öyle olmaz. Yusluhullahu <gülüyor> <gülüyor> fiileyle. Bu Hazreti Mehdi, Hazreti Mehdi. Hangi medreseden mezun olacak? Hangi alimin talebeleri olacak? Kaç üniversite bitirecek? Hangi şeyhin müridi olacak? He? Şimdi bazı tarikatlar, şeyhler diyorlarmış ki Mehdi de bizim şeyhe bağlı. E yuh diyorum sana. <gülüyor> Mehdi de senin şeyhe nasıl bağlı oluyor ya? Allah Allah. Bu Mehdi'den bahsediyoruz ya. Allah'ın halifesi, Resulullah'ın halifesi bile değil. Kitapta ne diyor? Halifetullah, Allah'ın halifesi. Ebu Bekir Sıddık kimin halifesi? Resulullah'ın halifesi. Mehdi için ne diyor hadis? Halifetullah, Allah'ın halifesi ya. O da diyor ki bizim şeyhe bağlı. Tövbe yarabbi ya. Böyle cahiller var. Şimdi, şimdi onu diyorum, kimden okumuş, kimden öğrenmiş, kim kimden yetişmiş? Hazreti Mehdi, Mehdi olduğunda bilmeyecek. 40 yaşına kadar da bir şeyden haberi olmayacak. Allah onu bir gecede düzene sokacak. Yatacak, sabah kalkacak, Mehdi olmuş. Yapabilir mi? Peki Muhammed Mustafa kimden okudu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Okuma yazma biliyor muydu? Eh, bir anda ne oldu? peygamberlerin peygamberi oldu. Bu Allah Celle Celaluhu. E sen de, hocam benim canım çıkıyor, bu kadar okuyorum, şey yapıyorum, hala kafamda bir şeyde kaldı yok. Yani Allah ona öyle yapıyor, bana böyle yapıyor. E kardeşim, herkesin hali başka. Allah-u Teala herkese hak ettiğini yapıyor. Adaletini uyguluyor. Ne yapıyorsa doğru yapıyor. Yerliyeni de yapıyor. Onu bir gecede ıslah edecek. Yani ıslah edeceğin manası ne? Bozuktur da düzene soktu değil. Mehdilik için gerekli olan bütün marifet, ilim, maneviyatla mücehhez kılacak. Evet. allah Teala bunu çok yap. Diğer kullanı da şu anda bir Adam uykuda hafız olan var. Medine'de dururdu, şimdi belki de vefat etti. Hiç adam hafızlık falan yapmamış. Şam ehlinden mübarek beyaz sakatlı bir orada hep ziyaret ederdik de Şimdi göremiyorum herhalde vefat etmiş olabilir. Bütün hafızlar cüzlerini dinliyor. Ezberden okuyor adam. Kıyada olmuş. Allah. Şimdi de yapıyor Allah işte diye. Yubidu zulme ve ehlevu. Zulmü ve ehlini kahredecek. Zalimleri kahredecek. Ve <gülüyor> din, İslam'ı ayakta tutacak. Ve enfekur ruh fil İslam. İslam'a taze hayat üfleyecek. İslam'a da lazım yani. İslam görüyorsunuz tabi. Baya bir zafiyet, baya bir gariplik, baya bir çöküntü. Ve yu'izû ba'de züllih. Ve ba'de mevti. İslam zelil duruma düştükten sonra İslam'ı aziz edecek. İslam ölmüş gibi bitmiş durumdayken İslam'ı yeniden ihya edecek. Weyyum sirracul fi zamani cahilan nas sadece Hz. Mehdi'ye de olmayacak. Onun zamanında insanları Allah nasıl düzeltecek bak. Adam diyor akşam yatacak. Vasıflarını sayıyoruz. Cahil, cimri Korkak. Sabaha kalktı adam. Vasıflarını sayıyoruz. Efendim insanların en bilgilişi, en cömerdi, en cesuru. Yani ümmetle öyle düzelecek. Yani biz hakikaten acayip bir zamana çattık yani. Biz canımız çıkacak yani bu vaziyette. Huyumuzu düzeltmek 40 sene alıyor. Ondan sonra bir de geri dönüyor. Düzelttim diyorsun bir de bakıyorsun yine bozulmuşsun. Yani cömert olmak kolay değil. Cesaret Kolay değil. İlim tahsili kolay değil. Değil mi? Tırnaklarımızla böyle bir yerlere gelene kadar canımız çıkıyor falan. Yine de öyle bir zamandayız ki alabora oluyoruz icabında en alim adam baktın ki cahillerin maskarası olmuşuz yani. Durum bu yani şimdi. ha Hazreti Mehdi zamanında hakikaten bu işler kolay olacak. İşte Allah Teala o zaman. Şimdi Hazreti Mehdi zamanındaki gibi o kadar garip değil. Elhamdülillah bak ne kadar Müslüman var. O zaman o kadar İslam garip duruma düşmüş ki artık yani o zor zamanda tabii ki Allah Teala bir mucize artık gösteriyor ve insanları Allah Teala kalpleri çeviriyor. Hazreti Mehdi'yi bir gecede yetiştiriyor. Ona ordu olacak, tabi olacak seçkin kişileri böylece bir gecede yetiştirecek. Yevael cizye teveddu ila Allah'a biz seyz. Cizye'yi kaldıracak. İsa selam da kaldıracak tabii. ikisi hakkında da var. Allah'a kılıçla çağıracak. Yani ne demek? Şimdiki hükümle şimdi İslam'ı arz edersin. Kabul ederse bir şey yok. Kabul etmezse hükümle iki şık. Ya savaş ya cizye vermeyip Osmanlı ecdadımız bütün ne yapıyordu? Gavurlardan cizye alıyordu. O cizyelerle de büyük güç temin ediyordu. O temin ettiği güçle de dünyaya adalet getirmişti. Balkanlar rahat duruyordu. Her yer rahat duruyordu. Dünyada kimse kimseye zulüm yapamıyordu. Bak Osmanlı tabi Cizye'yi almamaya başladılar. Güç zayıfladı. Ondan sonra şu anda bile hala Avrupa Birliği Bosna'nın, Sırplar'ın şunun bunun her gün bir olay çıkıyor. Ve Avrupa bile şaşırıyor. Bu Osmanlı buraları nasıl? Yönetmiş diye. E tabi işte İslam'ın hükümleriyle yönetince böyle bir güç veriyor Allahu Teala. Yardım geliyor. Ama şimdi Cizye şimdi var. Ama İsa aleyhisselam Hazreti Medîcizye'yi kaldıracak. Yani ya İslam'a girersin ya savaş. Femele bak mı dil. Ben girmiyorum İslam'a diyeni gebertecek. Ve men nacaha değil. Ben efendim, çekişiyorum seninle, münazaa mücadele ederim dese yardımsız kalacak. Yuzhiru min eddin ma huve alayfi nefsi ma لو كان sallallahu aleyhi ve sellem hayyen la hakama bihi. Dindeki gizlilikleri açığa çıkaracak. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi sağ olsa şurada aramızda bulunsa Allah ruhaniyetini nasip etsin inşallah. Bir mesele çıksa ona bir hüküm sorulsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cevap verdiği zaman buna ikinci bir kimse bir şey diyebilir miydi? Hah! İşte Hz. Mehdi'de bir fetva verdiği zaman bir hüküm verdiği zaman Resulullah sağlığında olsaydı o hükmü ona veri, verecektiyse Allah Hazreti Mehdi'ye o hükmü öğretecek. Yani aynı Resulullah sağ olmuş gibi sallallahu aleyhi ve sellem din parlayacak. Ve yerfa'u'l mezhebet min'el mezhepleri kaldıracak. Şimdi Hazreti Mehdi geldikten sonra Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki kalacak mı? He? Kalmayacak. Fela yebqa illa'd dinu'l Bak bunları duyun, duyurun. Ondan sonra birisi kalkar der ki bu Hazreti Mehdi'nin dişi Şafii mezhebine uymuyor. Hanefi mezhebine uymuyor. Kalkar Mehdi'ye itiraz eder. <gülüyor> Mehdi geldi mi artık müstehidlerin iştahatları yani mezhep kalmayacak. Ancak ne kalacak? Sırf halistin. Yani Resulullah varken mezhep var mıydı? E yok e Resulullah varken necdiyse Hazreti Mehdi gelince de aynı fetvayı verecek. Artık uydu uymadı diye demenin bir lüzumu var mı? Ama şimdi mezhepler nedir? Geçerlidir. Şu anda mezheplere... Uyulacak. Hanefi kendi mezhebine uyacak. Şafii kendi mezhebine uyacak. Zaruri meseleler oldu mu birbirini taklit etmek müsaadesi var. Zaruriyetlerde taklit etmek müsaadesi var. Ama şimdi mezhepleri ayrım yapmak lazım. Ya, öbür türlü olmaz. Adam şimdi geliyor. Keraat vaktinde tayyatül mescid namazı kılacak. Ya, bu da ona diyor ki ya keraat vakti şimdi namaz kılınmaz. O da diyor ki ben şafiyim kardeşim. Şafii'de tayyatül mescid her zaman kılınır. O da ona diyor ki ne olursan ol. İşte bu zır cahilliktir. Ne olursa ol denmez. Şafii ise madem o adam iki rekat orada kıla, e bilir. E şimdi bunlar bu şu anda var. Ama Hazimey döneminde de sen efendim bunu sürdürme, kalkma. lima min bi Şimdi düşmanları diyor fıkıh alimleri olacak. Allah'a Hazreti Mehdi'ye kim düşman olacakmış? Fıkıh alimleri. Neden? Adam bakıyor ki şimdi benim imamımın verdiği fetvaya uymadı. Bu sefer Hazreti Mehdi yanlış yaptı sanacak. Ya ve mübarek adam bu Allah'ın halifesi sen daha neden bahsediyorsun ya? Fethülüne Kur'an tehdüvü mü? Kavmin sevi ve sattı ve rağbetten fi Şimdi dünyanın hazineleri, anahtarları, mal mülk elinde olduğu için ondan maaş almak yanında geçinmek için bir de. Kafayı kaldırırsam kılıcı yerim. Diye korkudan hocaların çoğu boyun eğecek. Yoksa hocaların çoğu diyor kazan kaldıracak diyor. İmam Rabbani de mektubatla diyor ki hatta ilk zamanda Medine'nin en büyük alimi diyecek ki bu diyecek dinimizi kaldırmak istiyor ya. Bu Mehdi denen adam di dinimizi kaldıracak. Diye milleti fitneye sokacak. O zaman Hazreti Mehdi onun öldürülmesine emir buyuracak. Katlettirecek. Dolayısıyla... فَلَيْسَ لَوْعَدُونَ مُب۪يدٍ اِلَّا الْفُكَهَا خَاصَّةِ Özellikle fıkıh, fetva veren hocalar diyor, Hazreti Mehdi'nin açık düşmanı olacak. فَاِنُنْهُمْ لَاَبْقَالِهُمْ رِيَاسَتُونَ وَلَا تَم۪يزُونَ عَنِ الْعَامَّةِ Çünkü reislikler ellerinden gidecek. E ben merciyim, şuyum, buyum, e adam geliyor bana fetva soruyor, benim bir itibarım var. E bütün vasıflar, makamlar, mertebeler, ben hocayım, ben şeyhim, ben şuyum, ben buyum deme dönemi bitecek. E bitince de kimin işine gelmedi. Zaten hakiki şeyhler, hakiki alimler ona tabi olacak. Ama ekseriyet tabii ki hakiki, nerede hakiki? Şimdi bile yüz tane iddiacı varsa beş tane sağlam çıkmıyor. O zamana kadar oha, ortalık tamamen zaten bozulacak. Onun için hoca geçinenler diyelim... ...çok büyük muhalefet yapacak. ''Bellâ gâleu bu ilmun ''İlla kalî'' Zaten diyor, kendi bildikleri hükümsüz kalınca, ilimleri de kalmayacak. Çünkü neden? Her meselede, o anda Allah'ın verdiği ilhamla yeni bir hüküm geliyor. E o ne bilsin onu? E dolayısıyla adam, e, sermayesi bitecek. Bunlar çok önemli şeyler. Bu konuştuklarımız çok önemli bilgiler. İlerledi, i̇lerleyen zamanlarda önemi daha artacak. Ve hele bu sohbetleri yarım gün dinleyen nesillerimiz Hazreti Mehdi'ye kavuşacaklar olacak inşallah. Tabi onlara daha ışık tutacak inşallah. وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافِ عَنِ الْعَالَمِ فِي الْاحْكَامِ بِيْوَجُودِ عَدَى الْاِمَامِ Hazreti Mehdi döneminde hiçbir dini meselede ihtilaf kalmayacak. Hüküm tek. Rasulullah'ın zamanında nasıldı? Sallallahu aleyhi ve sellem. hüküm tek. Sahabenin zamanında bile hüküm ne oldu? Farklılaştı. Neden? E, Merci tek yok. Şimdi İbni Mesud diyor ki ben böyle hadis-i şerif duydum. Öbür sana böyle duydum deyince içtihatlar oradan çıktı. Hepsi de doğrudur. Doğrudur ama Allah indinde doğru hüküm kaç tanedir? Bir tanedir. Ama isabet et de o rivayetlerle amel edenler yine içtihatta da dayalı hatalar da olsa ne olur? Bir sevap alır. Ama isabet eden kaç sevap alır? İki sevap alır. Bunu da size evvelce Anlatmıştır. Velevle annes seyfe bi'edih leeftel fukhâhu bi'katlih velâkinnallâh yuzhirû bis seyfi vel kâram feyatma'ûne hâfûn feyakbelûne hukmevû min gayri îmân bel yuddumirûne hilâfeh. Şu söze bak ya. Muhittin-i nasıl anladı bunları tabi. Kılıç elinde olmasa diyor hocalar öldürülmesine fetva verecekler. O zamanki hocalar. Ne kadar bozulacaklar ki. Kılıcından korkmasalar, ölümüne fetva verecekler. Allah Allah. Ama Allah onu hem kılıçla, hem de güzel ahlakla galip kılacak. Bir yandan beklentiye girecekler. Çünkü hazineler onun elinde ya. Para meselesi. Bir yandan korkacaklar. İnanmasalar da zorla hükmünü kabul edecekler. İçlerinde ise ona muhalefet gizleyecekler. bi bi'ahmetül müslimin ekfere min havası. Müslümanların diyor... ...böyle hoca geçinen... E, ...kesimlerinden çok... ...kimler sevinecek Hazreti Mehdi'nin çıkışına diyor... ...genel cahil Müslümanlar sevinecek diyor. Allah! Neden? Çünkü onlar... ...yani hiçbir beklentisiz İslam'a girmişler. Diğer böyle makam mevki sahiplerinin... ...beklentileri olduğundan, o da uymadığından... ...onlar bozulacaklar. Allah Teala bu hale düşmekten muhafaza eyli. Muhammed Mustafa'yı kimler bekliyordu... Sallallahu aleyhi ve sellem. En çok gelmesini kimler gözlüyordu? Yahudiler. Kimler? Yahudiler. Yahudiler şirk koşanlarla kitapsızlarla savaşlara girdikleri zaman, Tevrat'ı çıkarıp önlerine koyarak parmaklarını nereye basıyorlardı? Ya Rabbi ahir zamanda göndereceğini vaat ettiğin şu Nebi hürmetine bize zafer ver dediklerinde hemen galip geliyorlardı. Çünkü Tevratta vasıfları var. Nebûde istanudüllâh. Ve lama jahum rüşûlum min ürdil lahm uṣdîqûl <Gülüyor> lîmâm <Gülüyor> ve kânu min qâbelu yastafthîpûn ʿalâ lâddîn kafâru. Fâ lama jahum keferu bih fe le'anetullahi alel kafirin sadıkallahu'l-azim Allah'tan Rasul geldi. Muhammed Mustafa gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de onların yanındaki Tevrat'ı da doğruluyor. Ama adamların işine gelmedi. Daha evvel ne yapıyorlardı diyor? Dinsiz kitapsızlara karşı o peygamber hürmetine fetih talep ediyorlardı ve mensur muzaffer oluyorlardı. Oğullarından daha çok tanıdıkları, anasını babasını tanıdığından daha iyi. Allah'ın kitabında gördükleri sıfatlarıyla tanıdıkları peygamber gelince en evvel onlar inkar ettiler. Allah'ın laneti o kafirlerin üzerine olsun. Ayeti i Kerime'de, şimdi bunun gibi Mehdi bekleniyor, Mehdi bekleniyor bir de hak. Mehdi geldi mi işte işine gelmeyen şok olacak. Onlar da en evvel inkara yeltenecekler. Onun için Allah bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Es'adun nâsi bi ehlül En çok kufve halkı sevinecek. Kufve de çok sıkıntıda değil mi? Basra yanıyor değil mi? Kufve yanıyor değil mi? Irak yanıyor değil mi? Ne yardım gelecek inşallah. En çok oranın halkı diyor çok onla ferahlanacaklar. Oralardan ordular çıkarıp ona yardıma gidecekler. min ve ilahi. Hani ilk biliyorsunuz ne dedik? 7 alim 313 kişilik müritleriyle Mekke'de ta evvelki derslerde konuştum. Allah dostlarına Allah Teala manevi alemde gösterecek, tanıtacak, müşahede edecekler, görecekler, tanıyacaklar, gidecekler onu, bulacaklar. Lehu rijalun ilahiyyun yuqimuna davata wa yansuruna onun yanında Allah dostları bulunacak. Davetini dünya yayacaklar, ona yardım edecekler. Humul mucarah amliyunat qal al-mamlaka yu'ayyununa ala maqa al Allah. Onlar da onun vezirleri olacaklar. İsa aleyhisselamdan evvel Allah dostlarından vezirleri olacak. Yönetimin zorluklarını üstlenecekler. Allah'ın ona ihsan ettiği bu nimete, hilafet nimetine karşı ona yardım edecekler ve 9 alekdem rical minas sahabe... ...dokuz kişi. Bunların sayısı dünyada o zaman 9 zat. Hepsi de sahabe-i kiramdan birini temsil ediyor manen onun makamında. O zaman bulunacak zatlar Allah Teala azizlerinin haklarında beyan budur Estağfirullah. رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Allah'ın öyle erkek kulları var ki Allah'a verdikleri sözde sadık oldular, doğru çıktılar, sözde durdular, kimisi Allah yolunda şehit olana kadar bu yolda devam etti. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiç Allah'ın ahdini değiştirmediler. İşte o sahabelerin makamı, vasfı o dokuz kişide bulunacak. Bunların hiçbiri de Arap değil. O dokuz kişinin hiçbiri Arap değil. Hepsi işte Türk vesair, Fars milleti gibi yabancı milletlerden. Ancak hepsini de hepsi de çok iyi Arapça biliyor ve lisan olarak Arapça konuşacaklar. Onların bir levhum hafizun ve'mine'l aacimi ma fi'm arabiy. Lakin laa tekallamuna illa bil arabiyye. Levhum hafizun lesen min cinsim ma asallaqat. Ama onların bir koruyucuları olacak o dokuz kişinin de kendi cinslerinden değil. Ve hassul vezara Onların da yanlarında bir melek. E bu melek onları da ne yapacak? Doğrultacak. Şimdi hakikaten bir Allah'ın manevi yardımı, bir melek desteği olmadan insanın hatasız olması mümkün değil. Kim olursa olsun hatadan masum değil. Tabii ki peygamberler masum. Peygamber dışındaki velilerin hepsi masum diyemeyiz. Mahfuz. Korunmuş. Ama tabii ne kadar da korunsa hata payı var. Ama bu dokuz zatın da aynı Hazreti Mehdi gibi yanlarında melekler bulunacak. Böylece efendim Hazreti Mehdi'nin dönemi, Resulullah'ın döneminden sonra. Sallallahu aleyhi ve sellem ''Hayrul Kurun, Karni. Sümmelledine, yelunu um. Sümmelledine, yelunu um. Ne buyurdu? Dünya kuruldu kurulalı. Asırların en hayırlısı benim yaşadığım asli saadettir. Ondan sonra onu takip edenler, Tabi'in dönemi. Ondan sonra onlar takip edenler, Tabi'i Tabi. Üç. Yani üç yüz sene kadar. Ondan sonra tabi Allah dostları çoktur ama o üç asrın fazileti gibi bir üstünlük yoktur. Hazreti Mehdi'nin aslı da ne olacak? Dördüncü olacak. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üç kere peşime gelenler buyurdu Selâfetün tetra ve vâhidun fûrâdâ Üçü peş peşe gelecek diyor sahabe tabi tebe -tâbi. Birisi de tek gelecek diyor. O tek gelenler de dünyanın sonunda. Yani Hazreti Medinin asrı da ne olacak? O Tebe-i aslında asrına, o üç asra eklenecek. Arası bizim gibi bulanık dönemler geçecek. Onun için Muhammed Mustafa ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti, ümmetün merhumetün. Mislemettaril rabbi'un. Benim ümmetim rahmete mazhar bir ümmettir. Bahar yağmuruna benzer. La yudura evvelü em Başımız hayırlı, sonu mu hayırlı? Bilinmez. Yani ne demek, yağmurun ilk tanelerinde mi bereket geliyor, son tanelerinde mi bereket toprağa düşüyor, bunu kimse bilemez. Bunun gibi, benim ümmetimin başı mı hayırlı sonu mu gayrılı bilinmez. Dikkatinizi çekerim, ortası mı buyurmadı. Başı mı gayrılı, sonu mu? Başarıyı kıyas etti, sonu. Çünkü başta kim var? Muhammed Mustafa var, sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Sıddık var, Hazreti Faruk var, sahabe-i var. Peki sonda kim var? İsa Aleyhisselam var, Hazreti Mehdi var, o, onun da adamları ona göre. Dolayısıyla başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı? Tabi bilinmez derken bilinen bir gerçek, aslı saadet hayırlı. Ama kıyası neye göre yaptı? Başlan sonu yaptı. Ortayı hesaba katmadı. Başka adreslerimlerde de tabi ümmetin başıyla sonu hayırlı olduğunu işaret ediyor. اَفْطَلُوا اُمَّتِ اَوَّلُوا ve وَاَبَيْنُوا eder. Ümmetimin en üstünleri bir başındadır, bir de sonundadır. Ortada bulanıklık var. Allah bizi bu bulanık suda doğruyu bulmaya muvaffak eylesin. Bu ortası derken, bizimki de ortasından bayağı açtı yani. Ortasını da bayağı geçti ama yine bulanık dönemdeyiz. Bulanık dönemdeyiz. Tabi Hazreti Mehdi dönemi yine şeffaflaşacak. Böylece efendim Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri o dönemi getirecek. Şimdi bu dostlar ona yardım edecekler. Ve Hazreti Mehdi'ye Allahü u Tebarek Teala Muhammed Mustafa'ya tebaiyetle sallallahu aleyhi ve sellem bu mucizelerin devamını, kerametleri ihsan edecek. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ed'û ilâllâhi ala basiretin en evmen ittebâni. Ben Allah'a basiret üzere davet ederim. Körü körüne çağırmıyorum. Bana uyanlar da öyle. Tabii ki elhamdülillah bu ümmetin alimleri hep uyanlardır. Ama esas bana uyan derken gerçek manada Hz. Mehdi gibi halifelerine işaret ediyor. Onların e, bu itibarla Allah'a daveti hatasız olacak. Onun için Hz. Mehdi'ye uyan da hatadan kurtulacak. Çünkü ne buyurdu? Benim izimden gelecek, hiç hata etmeyecek. allah Teala'nın ilhamına mazar olacak. Demek ki Hz. Mehdi yeni bir Hüküm ortaya çıkaracak mı? Yok. Yeni bir mesele dine katacak mı? Yok. Ya ne yapacak? Resulullah harfiyen sallallahu aleyhi ve sellem uyacak. Sünnetleri canlandıracak. Fidatları kaldıracak. Dava bu. Böylece Allah Teala ona vasıflar verecek. O vasıflarla o da yeniden dini mübini İslam'ı ihya edecek. Böylece Bitirmiş olalım dersimizi ama... ...tabii ki artık bu rivayetler tevatür derecesine ulaşmıştır. Manem mütevatirdir. İnkarına mecal yoktur. 13'ün için hadis-i şerifte... ...Mehdi'yi inkar eden kafir olur... ...buyurulmuştur. Allah muhafaza buyursun. İnşallah... ...Allah Teala imanlarımızı artırsın diyoruz. Amin. Şimdi... ...kemik hatalarımızdan... ...estağfirullah, estağfirullah... Estagfirullah el azim allazi la ilaha illa hu el hayy el el El hayyel qayyume ve etubu ila. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyle Ale'l-Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümün nâne se'elüke el-Cenne. Ve mâ qarrabbe il-yâ min kavlim ve amel. Ne'ûzübike minel-Nâr. Mâ qarrabbe il-yâ min kavlim cenne Ne'ûzu bika min el nâr. Allahümme nâne nâseleke el jenneh. min el nâr. Allahümme nâne nâne s'alüke min khayr mââ Muhammed sallallahu te'ale aleyhi ve sellem. Ne'ûzu bika min şerimâ Muhammed sallallahu te'ale aleyhi ve sellem. Ve entel musta'anu aleyke el belâğ ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh il âliyle ya Rabbi gümne şeyr ki kulli ajili vajili ma alimna ma lam na'lam. Rabbena qobitalna min qadafika ala kibte wa rushda. Rabbena atina min ladunka rahmeten hayl lana nimrina qadir. Ya rahimin ya rahimin ya rahimin uzaktan yakından gelen ve bu hadisleri dinleyen hepimizin imanımızı müjdad eyle. imanımızın nurunu artır ya Rabbi. Kalplerimizdeki günah kirini pasını kaldır ya Rabbi. Bizi bu yoldan ayırma cümlemize devam, sebat, istikametler nasip eyle. Amin. Ya Rabbi son nefesine iman-ı kâmin hüsnü ve kelime-i şahadet. Buyurun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammed hamdû ve kelime-i Rahatça okumak nasip beyle Bu konuştuklarımız çok önemli bilgiler. ilerleyen zamanlarda önemi daha artacak. Ve hele bu sohbetleri yarım gün dinleyen nesillerimiz Hz. Mehdi'ye... Kavuşacaklar olacak inşallah. Tabi onlara daha ışık tutacak inşallah. Allah Teala Habibine, Sallallahu Aleyhi Vesselam soruyor. Ve ma ki? Sallulunu Kıyamet ne zaman kovacak? Hep o andan sana soruyorlar. Kulun <gülüyor> Sendeki on ancak Rabbim bilir. Sen de ne bilirsin ki bildiresin?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 Müslümanlar arasında ne olacak? Bir barış olacak. Bazı rivayetlerde bu barış süresi dokuz sene sürecek. Bu arada kimse kimseyle yani Müslümanlar Avrupa ile savaşmayacak Hazreti Mehdi zamanında. Ne yapacaklar? Ortak düşmanlarıyla savaşacaklar. Yani Müslümanlarla Avrupa Birliği Avrupalılar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 Yani şimdiki Araplar efendim icabında Amerika'yı davet eden adamlar var. Gel diyor, buradaki bu diğer Müslümanları vur diyor. Yani bu onları konuşmuyoruz. Biz Hazreti Mehdi'nin yönetiminden bahsediyoruz. Hazreti Mehdi e, Müslümanlara karşı kafirlerle birleşir mi? E, birleşmez. Dolayısıyla demek ki o zaman acem toplumu ne olmuş oluyor? Küfre, şirke dönmüş oluyorlar ki işte bu sahabe düşmanlığı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 Bunlar böyle değişik pazarlıklı bir adam. Şu anda Irak'ta öldürülenlerin çoğu, Allah kurtarsın bak, dün yüz kişi öldü. E, evet çünkü yüz kişi de kaçırıldı dün yine. Yüz kişi kaçırıldı. Evet şu 46 tane ceset bulundu, işkence yapılmış, kimin ne yaptığı belli değil. Fakat aldığımız haberlere göre bütün ehli sünnet alimler toplanıyor ve ne kadar ehli sünnet varsa kültür açısından Aydın dedikleri ehli sünnetin adamlarını böyle toplayıp şey diyorlar. E bu da tabii ki Şia'nın desteğiyle oluyor. Çünkü orada gü nüfusun ekseriyeti Şia. Ehli sünnet mukavemet yapıyor. Yurtlarının işgaline karşı direniş yapıyor. Bizim kurtuluş savaşı gibi. Öleyer şimdi gelmiş adam işgal etmiş bir kurtuluş savaşı veriyor ama Şia o taraftan Ehli sünnetin kökü kazınsın diye Yahudi'len Amerika'yla işbirliği yapıyor. Bu taraftan da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 On üçün İlaheli Sünnetin kökü kazınması lazım ve Şia e, toplumunun güçlenmesi lazım. Arap Yarımadası'nda. Esas plan bu. Çünkü onlarla onların anlaşmaları çok kolay olur. Çeşitli bağlantılar vesilesiyle. Allah eli sünneti muhafaza eylesin. El sünnetin sahibi Hazreti Mehdi gelecek inşallah. Ondan sonra bir taraftan da ne var tabii yine ortak düşman olarak Allahu alem bunu ben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 Allah peygamber tanımayan, kitap bilmeyen, e, müşriklerle savaşa yönelecek. İşte "Fümeynne'nler Ganimetler alınacak. Ganimetler bölüşülecek. "Fümeynne'nrum yuhzunema'al müslimîn fâris." Bak, Faris dediği kim? Acemler, İran halkına Faris deniyor. Ee, Avrupalılar Müslümanlarla birlikte kimlerle savaşacak diyor o zaman? Fâris'le savaşacak diyor. Açıkça söylüyorum feyaktülûne mukâtelûn, esmûne zarâriyûn, El silah tutanları öldürecekler, ee, diğer, el silah tutmayanları eser alacaklar, ondan sonra, ganimet meselesinde, e, bir şey çıkacak, bu arada, e, alınan ganimetler içerisinde, bazı Müslümanlar da, o bölgede bulunan bazı Müslümanlar da, yenik duruma düşecek, o savaşılan,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 12.000 mürettebat var. Deniz yoluyla bunlar harekete geçecekler ki bu sayı ne ediyor? Efendim 960.000 kişilik bir ordu. Büyük bir rakam. Şu anda bile Irak'ta ee, efendim e, Afganistan şura bura toplasan bu Amerikan'ın işgal ettiği yerlerin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 binde el mahame-i kubra dimescuku. Ve andı gurûc-ı Melhame-i anlatıyoruz. Yani Amikova'sında patlayacak o büyük savaş. İşte 960 bin kişilik küfar ordusu karşısında Müslümanlar yapacakları bu savaş efendim. Için çıkışını, başlangıcını takip ediyoruz o süreci. İşte bu büyük savaş Amikova'sında patlayacak büyük savaş zamanında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 Fakat bu şimdi dediğimiz e, De Deccal'dan çok önce İsa Aleyhisselam daha inmemiş. Bu Hazreti Mehdi'nin e, dünyayı fethetme e, dönemidir. Bu dönemde e, o patlayacak büyük savaşta Müslümanların sığınağı neresi olacak? Şam-ı Şerif olacak. O zaman Ey Allah'ın Peygamberi! Murtek buyurdunuz. O neresi? Yani bu tabi coğrafya gibi sahabe-i kiram bilemiyor. Resulullah ne biliyor?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 bir işaret vereceğim size. Tam ben de gaybı bilmem. Ama bazı istihareler neticesinde yani Hz. Metin'in çıkacağı süreyle ilgili bir şey söyleyeceğim size. Ama birkaç ders içinde onu söyleyeceğim inşallah. Ama epey var. Epey var. Yani senin benim göreceğim gibi bir durum gözükmüyor. Ama ben size hesabı yapacağım. Ondan sonra takibi size ait. Nasıl takip edecekseniz işte. Kim kimden önce giderse. Geri kalanlar inşallah bu sohbetleri dinleyenler olacak. Onlar da o zaman ha bu isabet etmiş diyecekler. Çünkü öyle 3 sene, 5 sene, 10 sene diyenler hep karavanaya atıyor. Ama doğru bir tespit yapılacak inşallah. 2000'den evvelde işte güneşin batıdan doğmasından sonra 120 sene dünyanın yaşayacağı hadiste sabit. E İsa Aleyhisselam'ın dönemi 40 sene. Hz. Mehdi'nin dönemi 40 sene. Bunları da eklediğin zaman geri geri geliyoruz. Ondan sonraki bizim ve tespit ettiğimiz manevi keşifte buna çok uyuyor. Tarih hesap yapıldı. Biraz arkası yarın yapayım size de birkaç hafta sonra konuyu geçmeden deriz inşallah. Belki de başka bir işaret gelir demeyiz. Ama şu anda demek fikrindeyim. Ama şu anda demenin bir yok çünkü rivayetleri bir dinleyin de kendinize göre bir kafanızda bir bilgi oluşsun, bir birikiminiz olsun, altyapısı olsun. Ondan sonra daha iyi anlaşabiliriz. şimdi mortak,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 Yemen'den de kırk bin kişi gelecek. Yemen'de çok yümlü bereketten gelir. Resulullah'ın çok methettiği bir millettir. Yemen toplumu. Çok feyizli, mübarek insanlar. Sallallahu aleyhi ve sellem çok severdi. Yemen'den de kırk bin kişiyi gelerek Beyt-i Maktis'e Mescid-i Eksa bölgesine inecekler onlarda. Böylece yolda rastladıkları, karşılarına çıkan Avrupa birlikleriyle savaşa savaşa onları bozguna uğrata uğrata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 Paris, Acem milleti o bölgelerde başka düşmanlar da vardı. Avrupalılarla birlikte savaşılan. E onlar da toparlanıyor. Bu Müslümanlar zor durumda. Düşünce o arada allah Teala ve Tekaddez Hazretleri kafirlerden gücünü kuvvetini alıyor. Müslümanlara sabır yağdırıyor. Sabır yağdırıyor. Fakat Müslümanların ordusundan üçte bir şehit ediliyor. Bu üstte bir, hadis-i şeriflerde çok medhediliyor. ve <gülüyor> ذُولُ هُمْ اَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ Bu şehit edilen üçte bir Allah indinde şehitlerin en üstünüdür buyuruluyor. Ve hatta hadis-i şerifte فَاَمَّ <gülüyor> الَّذ۪ينَ يُكْتَلُونَ فَشَيْدُونَ كَ شَيْدِهُمْ كَ O muharebede şehit olanların bir şehidi Bedir şehitlerinden on mislidir buyuruluyor. Yani bedir şehitlerinden 10 müstidir ve iş ve ul vaadü müsüne bedir <gülüyor> müsabbine şehid. Bedir şehitlerinden her biri 70 şehit kadar şefaat hakkı var. Peki bu o zamanki şehit bedir şehidinin 10 müstid olduğu zaman bunun şefaati kaç yüz, kaç yüz şehit şefati 700 şehit gücü var. Şefaat hakkı veriliyor. Yani bir bedir şehid 70 normal şehit kadarsa o muharebeye katılan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 Hani bazı hadislerde mensü okuyordum el kaimun emvedin bil ve sünnetle ahir zamanda Kur'an ve sünnetle yaşayanlara elli sıttık sevabı var diye okuyorduk. O zaman Sahabeyimiz sordular min <gülüyor> namirun bizden mi onlardan mı? Halela <gülüyor> bel sizin içinizdeki sıttıklardan elli sıttık buyurdu ahir zamanda gelecek sıttıklar için. Bu şerifler e, tabii ki sahipler doğrudur ancak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 Gelmiyor. Bunu güzel anlayıp anlatmamız lazım. Çünkü bu zatların belası, başlarına gelen musibet, Bedir ehlinden 10 kişinin başına gelmiş kadar ağır olduğundan, çünkü neden? Karşılarındaki, mesela Bedir ehli, 313 kişi, 900 Küçür kişiyle, 2 savaşıyordu. Burada tabii, 1 milyona yakın küffar, karşı tarafta kestreti var. Peygamberlik zamanı dediğim gibi uzaklaşmış.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 düğme olacak onda, o düğmeye basacak. Öyle kolay bir iş arıyor yani. Tavukları kesiyorlar, düğmeye basıyor, tık tık tık. tık, tık. Onlar öyle adam arıyor. Ya gel dediğin zaman da e, aşağı inen yok. Onun için e, Müslümanlar o zaman çareyi dağılmakta, yayılmakta buluyorlar. Şimdi, tabi bu savaşlar neticesinde tamamen yine Hazreti Mehdi'nin ordusu Müslüman birlikleri dağılmak üzere iken Hazreti Cibril bittim derken yetişirler Hazreti Cibril 200 bin melekle geliyor Bedir'de kaç geldi? 3000 bin Hazreti Mehdi'ye kaç geliyor? İki bin Şimdi derslerimizin başında hatırlayacaksanız Hazreti Mehdi'nin yanında devamlı e, meleklerden bahsettik kaç dedik? 3000 bin Hazreti Mehdi'nin yanında üç bin melekler. bu 200 bin ne oldu? Bu özel savaş için geliyor. Yoksa Hazreti Medinin yanında devamlı güç olarak 3000 bin melek sürekli bu 200 bin onlan çelişmiyor. Çünkü bu sırf o günkü yardım için geliyorlar ve ya Mika'il el ibadi Allah Teala bu. Ey Mika'il çabuk kullarıma yardıma yetiş. Hazreti Mika'il de 200 bin melek de o indiriyor. Ya 200 bin meleğe ne ihtiyacı var? Bir melek hepsi dişini bitirir. Cebrail aleyhisselamın ne kadar kuvveti var? Ya. Bugün daha tefsirde yazıyor. allah Teala ondan bahsediyor. Ebûl Esna adhu billâh Fela uqsimu bil kunnesil cevâzil kunnes Ve leylî zâ as'as Ve subhî zâ teneffes İnnehu laqolu Rşulü Kerim, zı kuwetin gird zil arş makîin, amin. Sılaq Allahü Allah, yemin ediyor. Hazreti Cibril'in Kur'an'ı getiren vahiy bize indiren Hazreti Cibril'in kuvvetli olduğuna. Di kuvvetin Arş, arşın sahibi olan Allah katında çok kuvvetlidir. Nasıl bir kuvvet ya? Lut kavminin beş vilayetini bir kanadıyla 7 vadinin dibindeki kara suya kadar indirdi. Oradan söktü kopardı, ta birinci kat kadar kaldırdı, ters çevirdi. Bir kere baktım Mescid-i Aksa'da İsa aleyhisselamla şeytan konuşuyor. Nisa Aleyhisselam da onun şeytan olduğunu bilmiyor. Adam kılığına gelmiş. Cebrah bir gördü. Vay melun dedi Allah peygamberine bir şey yapacak şimdi. Bir kanat vurdu. Hindistan'ın ucundan çıktı. Ya. Tefsirler neler yapıyorum. Şöyle yapsa böyle. Bir dürtse kıtaları oynatır. Kıtaları. Vallahi kıtaları şöyle yapsa. Cibril bu ya. Aleyhisselatü ve Selam. kavmine bir nara attı. Sırf böyle. Bir bağırış hepsi ölüp düştü. Şimdi dünyanın üzerinden bir bağırsa yedi milyar ölü. Çok kuvvet. Mekin, itibarlı, şerefli, mutahin tembe. Göklerde bütün meleklerin hitat ettiği. Meleklerin peygamberi ya. Emin, çok güvenilir. Zibriyle emin diyoruz. Ya. Onun için Allah Teala kullar dara düştü mü? Hz. ile yetiş. Miki Aleyhisselam'a yetiş. Hepsi inerler. Allah yardımını müminlere indirdi. Azabını gazabını kâfirlere indirdi. Böylece bozguna uğradılar. Şimdi tabii ki bu hadis şerifte buyurulan amikovası dediğimiz Halep ve Antakya yakınlarında bu savaş patlayacak. 960 bin kişilik orduyla gelecekleri hadis şerifte beyan ediliyor. Hadis şerifi tekrar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 e efendim, 80 sancak, her bir sancakta 12 bin. Bu çok meşhur bir hadis-i şerif. Sahih bir hadis-i amak, <Anchip lurliche> <gülüyor> A'maka iniyorlar işte. A'mak dediği nedir? Amik ovası. A'mak. Amik'in cemi A'mak geliyor. Şimdi Halep ve Antakya civarlarında ta bizim Maraş'a kadar uzanıyor o oraya. O bölgede. Halep ve Antakya tarafından gelen bu ovaya iniyorlar. Böylece işte o zaman Medine ehlinin en hayırlılarından Hazreti Mehdi'ye yardıma çıkan bir ee cemaat toplanıyor ve onlara karşı çıkıyorlar. İşte o Medine elinden gelen ee insanlarında üçte biri bozguna uğruyor. Allah muhafız etsin kafirlere katılıyor. Üçte biri şehit oluyor. Efendim, üçte biri de Allah...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 Resulullah sallallahu ve Efendi Hazretleri'nin ne kerametlerini gördüm ben mesela. Ama onlar hepsi kimin mucizesi? Efendimizin bu mu, Niye? Efendi Hazretleri Resulullah'a harfiyen uyduğu için o keramet erdi. Değil mi? Demek ki Resulullah hakki ona uyanlar böyle kerametlere mazar oluyor. Bu itibarla geçin denizi buyurdu. Böylece efendim denizi geçiyorlar ve onlar da geceden beri haç bizi kurtaracak.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 hiç nereye gittiğini belli etmeden yola çıkmıştı Gebze yakınlarında artık adres bilinmiyordu ama o gizli ajanlar Roma üzerine yürüdüğünü bildikleri için Hz. Fatih'i şehit ettiler. Demek ki Hz. Fatih'e nasip olmayacak. Şimdi İstanbul içinde o zaman bazı alimler dediler ki Hz. Fatih e, İstanbul'u fethetmeye uğraşma Hz. Mehdi'ye nasip olacak boşuna adam kırdırırsın dediler ve İstanbul 20 küçür kere 27 kere kuşatıldı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 el melhamet Uzma, o büyük savaş. Amikovası'nda olacak büyük savaş. Ve Fethül Konstantiniye, Roma'nın fethi ve Hurucu Deccal, Deccal'ın çıkışı Fiseb'i'sinin yedi sene içinde oldu. Bu olayların hepsi bazı divatlerde yedi ay var ama Ebu Davut Hazretleri yedi sene rivatini daha saç görüyor. Tabi süre olarak yedi sene içerisinde o Amikovası'ndaki büyük savaş efendim o kadar büyük savaş ki yani kafirlerin kırıldığı, geçirildiği diyor o kadar kafir leşi serilecek ki diyor ovaya bir kuş diyor havada uçan bir kuş uçuşunu ölene kadar uç, uçsa yani ölene kadar uçuyor onların leşlerini bitiremeden ölür diyor. O kadar leş serilecek. Milyon yani. Kafirler Oamik Ovas'taki efendim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 Roma'nın, Vatikan'ın, Venediğin Fethi'leri ve bu 7 sene süresi içerisinde Deccal Aleyhillâne Çıkması efendim Belirecek Roma Fethi'yle ilgili 600 bin kafiri gebertecekler diyor. 600 bin kafir Roma Fethi'nde ve Mescid-i Efsâ'nın Süslerini, takılarını Çıkaracaklar. Çünkü Bu Haçlı Seferlerinde bu kafirler Mescid-i Efsâ'yı tahrip ederken Oranın bütün altınlarını, bütün ziynetlerini almışlar. Hepsi şimdi Vatikan'da. Mesih i Aksa'nın bütün hazineleri Vatikan'da. Hz. Mehdi o hazinelerin hepsini Vatikan'dan geri alacak. Ondan sonra tabut-ü sekine İsrailoğullarının tabutu o önlerine harpte koydukları Bekara suresinde geçiyor. İçerisinde Musa aleyhisselamın efendim emanetleri var. O tabutu çıkaracaklar. İsrailoğullarının maide sofra, gökten inen sofra var ya İsa aleyhisselama gelen sofra. O sofra orada. Ondan sonra le Tevrat'ın levhaları, asıl Allah'tan gelen levhalar. Orada Adem Aleyhisselam'ın elbisesi, Süleyman Aleyhisselam'ın minberi, hani Allah Teala'nın olana indirdiği kudret elvası bıldırcın var ya, ondan bin ittir orada. Allah Allah. Sütten beyaz. Ee, bütün onları Hazreti Mehdi çıkaracak ve bütün o ganimetleri tekrar Mesih Efsa'ya geri getirecek. Mesih Efsa'nın kendi emanetlerini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 Meliket Dünya Müminan ve Kafiran Dünyanın şarkan ve garben doğu batı tümüne bugüne kadar iki müminle iki kafir sahip olmuştur. Emmel müminan fe zülkarneyn ve Süleyman iki müminin biri zülkarneyn birisi de Süleyman aleyhisselam. Bütün dünyaya hakim olan. Ve emmel kafiran ve nemrud ve buhtunassar İki kafirin biri Nemrud. İbrahim aleyhisselamın dönemindeki Nemrud bütün dünyanın tek kumandanıydı. Biri de buhtunassar. Firavun falan Mısır bölgeseldi. Bütün dünya hakimiyeti Buktu Nassar'a Babil komutanı Buktu Nassar'a efendim verilmişti. Ve seyemlik ve ahamüsüm min ve vel mehdi Benim eli beytimden bir beşinci gelecek. O beşinci de bütün dünyayı eline alacak. O da Hazreti Mehdi'dir. i̇bn Abbas radıyallahu anhü arivadine, ashâbül kehfi avânül mehdi. Eshâb-ı Kehf de Mehdi'nin yardımcıları olacak. Eshâb-ı Kehf hâlâ uyuyor. Bir 309 sene uyudu kalktılar. Bir daha yattılar. Bu ümmetten olma şerefini elde etmek için İsa Aleyhisselam ineceği gibi Eshab-ı kalkacaklar. Eshab-ı Kevd'e Mehdi'nin yardımcıları olacaklar. Hazreti Mehdi diyor ilk sancağı efendim Türklere gönderecek. İlk Türklerle ilk sancağı kuracak diyor. Onun için hakkında de anlattık. Horasan ta ilk çıkışında bile Horasan'dan Mağra Nehri'den e, gelen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 Hadis-i Şerif'te Resulullah'a işittim Hazreti Mehdi bütün Avrupa'da kafirlerin ellerindeki hazineleri çıkarıp Mescid-i Aksa'ya geri iade edecektir bu Vatikan'ın işte tarihini atıyor Roma'nın öyle acayip işler var da gizli şu anda kimse görmüyor bunları öyle gizli öyle define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 bir tehlike, büyük tehlike yani dünya kuruldu kurulalı en büyük tehlike. Dünya diyorum bak. Bizim ümmeti demiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Adem aleyhisselamın yaratılışından kıyamet kopacağı ana kadar deccal'dan büyük bir fitne olmayacak. O için beş vakit namazın sonunda bize emrediyor. Biz o dua koruruz.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 bu Roma afetine katılan Vatikan Fethi'ne katılan ordudan bir kişi bile ölmeyecek. Ve bir kişinin başı bile ağrımayacak. Allah bütün afetleri kaldırmış. Onunla o Evliyaullah olan cemaati Allah öyle koruyacak. Hz. Mehdi'nin yanında onlar. Allah Teala tabii ki istediğini yapar. Şimdi de istese istediğinde hastalığı kaldırır. Şu zamana kadar ölümü kaldırdım der. Kaldırır. O zaman böyle bir Müslümanlara yardım gönderecek. O arada Deccal aleyhine çıkacak. Allah şerrinden muhafaza buyursun. Allah Teala Hazretleri muvaffak eylesin. Şimdi Hazreti Mehdi'nin müddeti konusunu bir işleyelim. Geçen de bir ettim laf arasında ama yani hakimiyetinin e, süresi ile ilgili hadis-i şerifler muhtelif. Bazı hadis-i şeriflerde beş sene Bazılarında yedi sene, bazılarında dokuz sene. Efendim bazılarında azı beş, efendim, çoğu dokuz. Bazılarında on dokuz sene, birkaç ay. Bazılarında yirmi sene, bazılarında yirmi dört sene. Bazılarında otuz sene, bazılarında kırk sene. Şimdi bu muhtelif rivayetler, i̇bn Hacer hazretleri, sahir ulema buyuruyorlar ki, hadis-i şeriflerden hiçbirini ihmal etmemek lazım. Yani bu hadis zayıftır veya bu çürüktür, bu çarıktır denmez. Onun için biz bunların hepsinin bir manası olduğunu düşünerek cem etmek, telif etmek yani aralarını birleştirmek üzere konuşacak olursak genel olarak şu yorumu yapıyoruz. En fazla rivayeti alalım. Kaç sene en fazla? 40. Bu en fazla rivayet doğrudur. Neye göre doğrudur? Çıkışından mülkünün tüm itibariyle. Tüm itibari olursa çıkışından vefatı ne kadar? O zaman ne deriz buna? Kırk deriz. Bundan anlaşılıyor ki kırk yaşının başında çıkarsa bir kırk da böyle olsa bir seksen gibi vefatı anlaşılıyor. Peki en az dönem olarak hadisleri ne geçiyor diyelim? Yedi beş rivayetleri geçiyor. Bunlar da doğrudur. Bu neye göredir? Bu bütün dünyanın tek hakimi olması itibarıyladır. Ve İsa aleyhisselam sonrasıdır. Çünkü İsa aleyhisselamla buluşmalarından sonra yedi sene, dokuz sene arası kadar beraber kalıyorlar. Ondan evvel otuz küsür sene Hazreti Mehdi tek. Hazreti Mehdi'yi cenazesini kıldırıp gömdük, defnettikten sonra İsa aleyhisselamın da süresi kırka ulaşıyor. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'den yedi sene sonra Hazreti Mehdi vefat etse de İsa aleyhisselam dünyada kalacak. O da otuz küsür senede o kalacak bu sefer. Bu itibarla... Peki orta süre orta süre yani işte 19-20 gibi rivayetler bunlarda neye göre itibar edilir? Hicaz'ın hakimiyeti vs. bölgesel hakimiyetler. Şimdi bunun bunu takviye eden bazı deliller zikrediyorlar. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeler verdi. Ne buyurdu? Dünya zulümle cevirle, haksızlıkla dolduktan sonra ehli beytimden çıkacak olan zat dünyayı adaletle dolduracak. E şimdi, tabii ki 5 sene, 7 sene gibi süreler azdır. İnsanlar en azından o kadar bir İslam hakimiyeti dünyada görmeliler ki, şirk ve küfür düzenleri, zulüm düzenlerini unutmalıdırlar. En azından doğan bir çocuk değil mi benim? 20 yaşına, 30 yaşına, 40 yaşına ...gelebildiği takdirde tabii ki İslam'ın dünyayı hakim olduğu adil bir dönemde, düzende yaşama imkanı bulmalıdır. Böyle altı seneler, beş seneler bu iş için, yani yeni bir nesil yetişmek için, bir çocuk doğup İslam adaletini görmek için... ...ve zulüm düzenlerinin e, unutturulması için beş sene, on seneler biraz azımsanacak rakamlardır. allah Teala'nın fazl-ı keremine yakışan nedir? Adalet müddetine kadar olsun En azından zulüm ve fitneleri Unutturacak kadar olsun Hakikaten de 5 senede 7 senede bir şey unutulmuyor ama 30-40 senede insan geçmişi baya Unutuyor değil mi? Bak şimdi deprem 7-8 sene 10 sene Olduğu için unutulmuyor şu anda Ama 30-40 sene içinde Unutuluyor değil mi? Unutulmasaydı hazırsızlığı yakalanırlar mıydı? 30-40 sene geçince Daha bir şey olmazdı insanı unuttu Yeniden yapmaya başladılar çürük binaları ondan sonra bak yeniden bir felaket yaşandı. Ama şimdi unutulmuyor. İnsanlar tedbir alıyorlar. Ama şimdi bir otuz sene sonrayı düşünün yine bunların hepsi unutulup yine millet efendim bulduğu yere çürük mü aşağısı zemin kayıyor mu mayıyor mu bakmadan kuracak bir şey. Yine aynı unutulacak. Ondan sonra yine aynı. Allah muhafaza. Tehlikeler gündeme gelecek. Onun için otuz kırk sene unutturacak bir süredir. Böylece Allah Teala Hazreti Mehdi'yi gönderecektir. İnşallahur Rahman. Ondan sonra dünyanın tamamının fethi söz konusu. Bölgesel değil. Dünyanın tamamının hakimiyet söz konusu. Geçen hafta At-ı Şerif okudu. Zülkarneyn ve Süleyman Aleyhisselam gibi. O zaman mescidler yapması efendim Mescid-i Aksa'yı mamur etmesi, dünyanın her yerinde mescidler bina etmesi. E, dokuz sene gibi süreler ee, dünyanın dörtte birini beşte birini bile ne yapamazsın camilerle imar e, bu dünyadır bütün dünyadır bütün kıtalardır onun için e, bu da e, böylece değerlendirilmelidir e, burada cihadı var asker tecizatı var ordular tertibatı var Evet. ondan sonra hadis-i şeriflere göre hazreti meti döneminde ömürler uzayacaktır ömürler uzayacak bu da, ömürlerin uzaması da, onu süresinin uzamasıyla paralellik arz etmektedir. Yedi sene, dokuz sene gibi süreler pek uzun sayılmaz. Kırk yaşında çıksa, kırk yedi, kırk dokuz yaşında vefat etse, buna uzun ömürlü denme şeyi yine uygun düşmez. Ondan sonra sahih hadis-i şerifler, sahih hadis-i şerifler dokuz sene Avrupalılarla barış içerisinde olacağını zikrediyor ki geçen derslerde o hadis okuduk ya bu da dokuz sene ondan sonra efendim Roma'da Vatikan'da bir sene fethettikten sonra kalacağı orada yine gavur diyarlarını Venedikleri oraları fethettikten sonra yedi sene kalacağı bunlar hep hadis-i zikrediyor bunları da topladığın zaman yediği dokuzu çok aşıyor ondan sonra geçen hafta Olacak herhalde. Zikrettik size. Yani efendim Vatikan'da büyük hazineler çıkaracağını. Değil mi? Defineler, Mescid Eksan definelerini çıkaracağını söyledik size. İşte bak e evvelsi gün haberlerde Papa'yla ilgili, Papa'nın gelmesiyle ilgili haberlerde çıktı. Efendim ne hazinelerin varlığı. Halbuki biz bunları ancak nerede gördük? Hadis-i şeriflerde. Ama şu anda haberler bunların, bütün konuları deşiyorlar. Vatikanın serveti, oradaki o binaların ihtişamı, onların oturduğu, o binaların oturduğu, efendim, alt zeminlerde neler olduğu vesaire. Bunların hepsi Hazreti tarafından çıkarılacak. Ondan sonra yine size geçenlerde okuduğumuz Hazreti ne dedik? Fırat'ın altından altında çıkacağı mesaj. Yine bu yakında gündem olmuş öyle mi? Altın rezervleri, bilmem neleri, Fırat'ın altının bütün altın olduğu bulunmuş E ben, jeoloji uzmanı değilim, fizikçi değilim, uydudan baktığım yok, bir şeyden de haberim yok. Ama, efendim, hadis-i şerifleri bildiğimiz zaman, incelediğimiz zaman, anladığımız zaman, dünya ve ahirette bilmediğimiz bir şey kalmaz. Yeter ki hadis-i şerifleri doğru anlayalım. Allah bizi o anlayışı ihsan etsin, ilham etsin. Amin. Çünkü, Hadis-i Şerifler, Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler birleştiği zaman bütün kayıplar çözülüyor. allah Teala bütün kayıpları bildiği için hepsini haber ver. Bildirdi Muhammed Mustafa'yı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eh. Onun için. Ve mantık bu Hadi var. <gülüyor> Hadis-i Şerifler kafadan konuşulmadı. <gülüyor> Ancak vahidir Allah'tan vahiy geliyor. Fırat'ın altına altın koyan kim? allah Teala. E, Vatikan'ı fethettirecek kim? allah Teala. E, o zaman onları haber veriyor e, kimi haberleri çıktı kimisi daha önümüzde çıkacak böyle zamanı geldikçe çıkıyor inşallah demek ki efendim hadis-i şeriflerde yedi rakamını ele aldık mı ne diyoruz bütün dünyanın hakimiyetinde kaç sene bulunacak yedi sene yani fetihler bitmiş bütün dünya İslam olmuş. Elhamdülillah. Bu yedi sene. Peki dokuz baz alırsak nereden beri geliyoruz? Dokuz Vatikan fethinden sonra dokuz. Çünkü ondan sonra bazı fetihler daha yaptı. Anlattım size geçen hafta. Peki on dokuzu nereden itibar ediyoruz? On dokuz Süfyan'i geberttikten sonra. Gelen tarih ne oluyor? On dokuz. Ve bu Müslümanların tümünün onun taatına girmesi. Çünkü Süfyanî'yi katlettikten sonra bütün İslam ehli onun taatına girdi. Ama o zaman daha dünya hakimiyeti yoktu. Ama bütün Müslümanlar birleşti. Evet. Böylece efendim peki 24 dört ne anlam veriyoruz? Ş Şam'a çıkışı Süfyanî önce biliyorsunuz bir biat etti birkaç sene. Ondan sonra onu kelp kabilesi azdırdı dedik. Biatı bozdurdu dedik. Herhalde hatırlıyor musunuz? Ey desenize hoca köprünün altından ne sular geçir. Sen burada konuşuyorsun. Biz çıktıktan sonra başımıza neler geliyor? Benim başıma sizden beterler geliyor. Ama unutmayacağız kardeşim. hadis şerifleri unutmayacağız. He. Konuları kafanıza sağlam yerleştirin. Süfyaninin biatından sonra hesap yaparsan 24 sene olarak Kabul ediyor. Peki 30 sene olarak neyi baz alıyoruz? Mekke'de çıkışı, Mekke'de biat edildikten sonra Hicaz topraklarına hakimiyetinden itibar edersek Hicaz, Mekke metni yöresel. Ondan sonrası 30 sene oluyor. Peki 40 sene ne, ne diyoruz? 40 sene nereden başlıyor? Biliyor musunuz? Daha ilk çıktı, Mekke emirini o zamanki emiri öldürdü. Ondan sonra bir taif'e kaçışları var. Gizlenmeleri var dağlarda bir sene bu, Oradan alırsak 40 seneyi topluyor. Yani bu bir özet oluyor. Onun için bazı divaretleri iskat etmektense aralarını cem etmek evladır. Şimdi demek ki bu yedi sene, dokuz sene gelen hadis-i şerifler İsa aleyhisselamın inişinden ve deccalı gebertmesinden sonra. Bu önümüzdeki derslerde görülecek. Şimdi şimdi İsa aleyhissalatu vesselam nazil olduğu vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor لَنْ تَهْلِكَ اُمَّتُنْ اَنَ ve اَوْوَلْيهَا وَالْمَهْدِيُّ فِي ve وَاِيْسَا fi اَخِرِهَا Bir ümmet asla helak olmaz ki bizim ümmetimiz elhamdülillah başında ben var ortasında Mehdi var sonunda İsa var buradan anlaşıyor ki İsa aleyhisselam Hazreti Mehdi'den sonra kalacak Hazreti Mehdi'nin kurucu İsa Aleyhisselam'ın nüzülünden 30 sene daha küsurat ile beraber evvel vuku bulacak. İsa Aleyhisselam ondan 30 küsur sene sonra gelecek. Böylece Hazreti Mehdi'nin süresi 40, İsa Aleyhisselam'ın 45 diyor. Buradaki rivatlar 45 sene kadar. Demek ki İsa Aleyhisselamla Hazreti Mehdi'nin birlikteliği kaç sene? 7 9 rivayet arası yani yakın birbirine 7 ve 9 rivayetleri efendim müddetül istima birliktelik süresi bakisi müddetül iftirak ayrılık süreleri o tek başına o ondan sonra kalarak tek başına şimdi efendim İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi'nin peki İsa Aleyhisselam geldikten sonra Hazreti Mehdi'nin mülkü hakimliği yöneticiliği Liderliği devam edecek mi ki? Burada mülkü 40 senedir diyorsun. Madem bu 40 senenin 7'si 9'su da İsa Aleyhisselam'la birlikte oluyor. Orada onun elinden idare ve yönetim çıkmıyor mu sorusuna? Çıkmıyor. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Sahih hadis La yezalu hazel emru fi Quraysh ma bekiye minen nasif nani. Dünyada diyor insanlar içinden... İki kişi bile kalsa halifelik Kureş'tedir. İsa Aleyhisselam Kureşli midir? Değildir. Kimdendir? İsrailoğullarındandır. Arap bile değil. İsa Aleyhisselam Arap değildir. İsrailoğullarındandır. O zaman bu hadis-i şerif ki sahiptir. İki kişi bile kalsa halifelik kimde olur diyor? Kureş'te. Hazreti Mehdi hangi kabiledendir? Kureyş. Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem soyu olması Hasebiyle. O zaman ne oluyor? Demek ki e, Hazreti Mehdi İsa Aleyhisselam'dan sonra da yöneticiliğe devam ediyor. İsa Aleyhisselam onun veziri oluyor. Allah Allah. En hususi veziri oluyor ve ona tabi oluyor. İsa Aleyhisselam Hz. Mehdi'nin emiri olmuyor. Buraya dikkatini çekiyor. Onun için Hazreti Mehdi imam oluyor. İsa Aleyhisselam ona cemaat oluyor. Kabir hadisinde radıyallahu anh ne buyuruyor? Mescid-i Eksa'ya sabah namazı vaktinde efendim geldiğinde e, Hazret-i Mehdi'ye Kamet getirilmiş, imamlığa geçmiş, İsa Aleyhisselam da o dakika içeri giriyor. Çünkü Şam'a indiği için Şam'la Mescid-i Eksa arası bayağı müsafe e Şam'a iniyor, orada bir zaman bulunuyor. Orada Emevi Camisi'nde büyük topluluklar kendisini karşılayacaklar. Yalnız burada bir iki hadis-i birbiriyle çatışıyor gibi zannediliyor. Bunlar arasında da hiçbir çelişki mevcut değil. Neden? Çünkü İsa Aleyhisselam nereye iniyor ilk iniş? Şam'da Emevi Camisi'nin Beyaz Minaresine. Böyle bir şey yoktur diyor adam. Yoktur diyenin aklı yoktur. Çünkü bu rivayet Müslim'dedir. Müslim'i duydunuz değil mi? Bukhari'den sonra en sağlam bir şey. sahih Müslim'dedir. Ve ben Nüzülü Mesih Risalesi'nin en başına bunu kapak yapmışım. Şam'daki beyaz minareye ineceği doğrudur. Ama şimdi adam İslam ansiklopedisi çıkarıyor. İslam ansiklopedisine bakıyorsun beyaz minare falan bunların aslı yoktur diyor. Ya Müslim hadisi yahu. E, Müslim'e de inanmadıktan sonra gavura mı inanacaksın yani? Mübarek adam. Bu o zaman e, burada İsa Aleyhisselam iniyor. İmam, imamlık yapan zat geri çekiliyor. İsa Aleyhisselam imamlığa geçiyor. Bu hadis-i şerife göre. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar hepsi toplanıyor Emevi camisinde o zaman. Bütün Yahudiler geliyor, Hristiyanlar geliyor, Müslümanlar doluyor. Hepsi, efendim, İsa Aleyhisselam'ın kendilerine e, mal olmasını temenni ederek geliyorlar. Ee, İsa Aleyhisselam burada imam oluyor. Emevi Caviz'deki imam ona cemaat oluyor. Evet, Bu hadis-i şerif sahihtir. Ama buradaki imam Hazreti Mehdi değildir. Çünkü Hazreti Mehdi nerenin imamı? Mescid-i Aksa'nın imamı. Bu neresi? Şam'daki Emevi Camisi. Oradaki imam o zaman kim? Hazreti Mehdi'nin görevlisi. Hazreti Mehdi'nin Şam sorumlusu. Şam emiri. Çünkü bölgelere emir tayin ediyor. Şam'daki emir namazları kıldırıyor. O Şam'daki emir geri çekilince İsa Aleyhisselam imamlığa geçiyor. Bu hangi namaz? Bu İsa Aleyhisselam'ın ilk indiği ikindi namazı. Bunları birbirine karıştıran, bir hadisi okuyan, öbür hadisi okumayan, bu hadisler de birbirine zıt düşüyor zanneden kafayı karıştırır. Onun için biz size bu konuları izah ediyoruz. Yarın bir gün bir yerde bir şey okursunuz, öbürü bir yerde bir şey söyler, kafanız karışmasın. Hazreti Me İsa aleyhisselam imam oluyor ve öne geçiyor. Ama bu imamlığı Hz. Mehdi'nin önünde değil, onun görevlisi emirinin Şam sorumlusunun önünde yapıyor. Hangi namazda? İki namazda. Hangi camide? Emevi camisinde. Ondan sonra o gece işte Şam'dan ertesi sabah namazına nereye yetişiyor? Mescidi Aksa'ya geliyor. Orada imam kim? Hazreti Mehdi Aleyhi Rıdvan. Peki orada tam da kâhmet getirilmiş. Kâhmet bitmiş. Hazreti Mehdi namaza dururken saflar arkadan açılıyor. İsa Aleyhisselam geliyor. Ne ilginç dönemler yani. Onun gelişi üzerine Hazreti Mehdi'yi ilk görüyor onu da orada yani. Daha önce gördüğü, tanıştığı yok. Hazreti Mehdi'ye şaşırıyor. Tabi peygamber İsa aleyhisselam ama bu gelişi yeni bir kendi şeriatla, kendi kitabıyla değil bu gelişi ne olarak? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olarak geliyor. Şimdi onun için e, bazıları Yahu bu rivayetleri misyonerler uydurmuş Hristiyanlığa prim kazandırmak için diye konuşuyorlar. Bunlar yanlıştır. Şimdi burada bir ifrat var bir tefrit var. Şimdi ifrat aşırılık tefrit aşırı geri, ifrat aşırı ileri. Bu iki ucun tam ortasında bir, kim duruyor? Biz duruyoruz ehli sünnet vel cemaat olarak. Ama maalesef Türkiye'deki hocalar da burada bölünmüş. Şimdi Türkiye'deki birçok hocanın bir kısmı ne diyor? Şimdi bir kısım İslami cemaatler diyorlar ki İsa Aleyhisselam inecek. Tamam biz de diyoruz inecek. Onlar da madem diyorlar inecek. E dünyada dinler birleşecek, tek din olacak. e şimdiden biz Hristiyanlarla iyi geçinelim, diyalog kuralım, papayın elini öpelim. Ona hazret diyelim. E olmaz. İsa Aleyhisselam indiği zaman İslam üzere iniyor. Hristiyanlığı reddetmek üzere iniyor. Haçı kırmak üzere iniyor. Domuzu öldürmek üzere iniyor. Cizceyi kaldırmak üzere iniyor. Şimdi bizim Hristiyanlarla diyalog yapmamız uygun mu? Değil. Bak gün Bartolomuz açıklama yapıyor. Bartolomuz diyaloğu ne ediyor. Aman diyor dinler arası diyalog çok güzel diyor Bartolomuz. Ben şimdi Bartolomuz'un istediği bir oluşumun içerisinde nasıl olurum? E şimdi diyalog lafını da kaldırdılar dinler arası diyalog lafını. Bu sefer lafı çevirdiler. Medeniyetler ittifakı. Şimdi de bu naneyi yutturmaya çalışıyorlar size. Ama yutmayacaksınız inşallah. Medeniyetler ittifakının açılımı ne? Eşittir yine dinler arası diyalog. Ama dinler arası diyordu. E sen papazla görüşürüm. Ben papazla görüşürüm. Ne diye görüşürüm? İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu değil, iman et diye görüşürüm. He? E şimdi böyle bir görüşme olur. İstediğin papazla görüş, İslam'ı müdafaa etmek üzere ilmin varsa konuş. Biz ona bir şey demiyoruz. Ama siz de haklısınız. Dercesine siz de cennete gireceksiniz nasıl olsa. Fark etmez. Dercesine Hristiyanlığa prim verircesine görüşmeler haramdır. Onun için bir kısımlar diyor nasıl olsa İsa'm inecek. Evet. Nasıl olsa sonunda dünya İslam olacak. E eşinden Hristiyanlarla yakınlaşma yapalım. Böyle bir zihniyet İslam'da asla kabul görmez. Şimdi gelelim tefrit. Geri kalanlar bunlar da aşırı geri kalmışlar. Bunlar da ne diyorlar? Bunlar da ilahiyat hocaları. Bunlar da alim televizyonlarda bangır bangır. İsaçım inmeyecek diyor. E bu kadar hadis var. Buhari'de, Müslim'de şu durum mudur? E bunları inkar ediyorlar. Bunlar da Ehl-i Sünnet'ten çıkıyorlar. Tevatür olmuş bir ha hadis-i şerifler ve itikadımıza girmiş. İtikad metinlerine gibi bir tane alim Ehl-i Sünnet'ten inmeyecek demiyor. E dolayısıyla bunu inkar ediyor. Bunlara da niye inkar diyorsunuz? deyince e inecek desek diyor. Misyonerlerin işine yarar. E ne alakası var? O zaman İsa Aleyhisselam'a inanmıyorum mu diyeceksin yani? E benim pe peygamberleri sayarken İsa Aleyhisselam'a inanmıyor muyuz? Kur'an'dan anlatılmıyor mu? E o zaman Hristiyanlara Hür prim yapar diye onu mu inkar mı edeceğiz? E dolayısıyla yani burada geri kalmak var. Biz de El-i Sünnet olarak, ortayı bularak. Ne diyoruz? İsa Aleyhisselam inecek ama Hazreti Mehdi'ye vezir olarak inecek. Ki Hazreti Mehdi peygamber değil peygamber değil ama Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendim. şimdi tabi ki yine başka bir konuyu ele alalım o da nedir İsa aleyhisselam mı üstün Hazreti Mehdi mi üstün İsa aleyhisselam üstün peki İsa aleyhisselam üstünse nasıl Hazreti Mehdi onun amiri oluyor e bu illaki en üstün olan amir olacak diye bir hüküm yok bu ancak Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dört büyük halife döneminde gerçekleşmiştir. Çünkü dört büyük halifenin dördü de kendi asırlarında en üstün insanlardı. Ama ondan sonra bu zaten bozulmuştur. Çünkü Hz. Muaviye radıyallahu anh büyük sahabedir. Ve Hz. Muaviye radıyallahu anh tabii ki efendim halifedir. Ama onun döneminde ondan üstün sahabe yok muydu? E vardı Hz. Hasan vardı, Hz. Hüseyin vardı ki Hz. Muaviye'den kat kat üstündür. Dolayısıyla bu şart değildir. E, Fatih Sultan halife ise e, Akşemseddin halife olmayabilir ama ondan üstün olabilir. İbni Kemal vardır. Yavuz Selim, halife Yavuz Selim'dir ama İbni Kemal ondan üstündür. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla burada Hz. Mehdi emirdir. İsa Aleyhisselam vezirdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yebadi, benden sonra peygamber yoktur buyuruyor bu ne demektir yeni peygamber gelmeyecek yoksa İsa Aleyhisselam inmeyecek demek değildir çünkü İsa Aleyhisselam peygamberlik vazifesiyle gelmiyor bu ümmete yardımcı görevi ve deccalı gebertme göreviyle geliyor bunlar birbirinden farklı şeylerdir ama İsa Aleyhisselam imam olsa ve amir olsa emir olsa o zaman bir peygamberlik konumu gibi devreye gireceğinden bu iham vehim ortadan kalksın diye imamlığı kim yapıyor? Hz. Mehdi yapıyor Bundan dolayı sahih Müslim'de ve sahih diğer yine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar: "Keyfe en cumiza nezele fikum İbnü Meryeme hakem-i muksita ve imamukum minkum." Bu hadis size çok bu işi izah edecek. Meryem'in oğlu İsa aleyhissalatu vesselam adaletli bir hakem olarak dünyaya adalet getirmek üzere indiği zaman Nasıl olacaksınız? Yani nasıl bir rahatlığa kavuşacaksınız? Tabi burada akla gelmesin ki yeniden bir peygamber mi gelecek manası diye peşinden ne buyuruyor? Ve imamukum minkum. İşte o zaman imamınız sizden olacak diyor. Yani İsa aleyhisselam imam değil, imamınız sizden biri olacak. Yani Hz. Mehdi olacak diyor. Tabi, yedi sene sonra Hazreti Mehdi vefat ederse on sonra tabi ki İsa Aleyhisselam kalıyor. Ama o ilk buluşmada yedi sene dokuz senelik sürede Hz. Mehdi'nin imameti, hilafeti, emirliği işi yerleştiriyor ki, İsa Aleyhisselam bir şeriatla nebi olarak gelmemiş, bu ümmetin bir ferdi olma faziletine erişmek için inmiş. Onun için Hz. Mehdi geriye doğru çekiliyor, Sabah namazında İsa Aleyhisselam'ı imamla mihraba buyur ediyor. Ama İsa Aleyhisselam'ın ona cevabı, İnneha leke u kıymet. Kâmet sana niyet getirildi diyor. Beni görmeden kâmet getirdiniz. Daha ben gelmemiştim, içeri girmemiştim kâmet. Sana imametine niyet getirildi. Onun için sen kıldıracaksın. İnne ba'dakum ala ba'dın ümerâ. Allah Allah'ın bu ümmete bir ikramı olmak üzere bazınız bazınızın imamısınız ben sizin imamınız değilim diyor. Anladınız mı? İşte bunları güzel anlamazsanız ne yaparlar? Sizin de kafanızı çelebilirler. Ehl-i sünnetten çıkarabilirler. Peki başka bir hadis-i şerif. Bunda da buyuruyor ki bu Kureyş mülkeha. Kureyş'in saltanatı elinden İsa aleyhisselaminince alınacak. Ha, bunun manası nedir? Bunun manası da şudur. Tabii ki Hazreti Mehdi ne kadar imam da olsa, emir de olsa İsa aleyhisselam da veziri olduğu için ona danışmadan bir şey yapmayacak. İsa aleyhisselam indikten sonra. O zaman ne demek bu? Yani tek hakimiyet dönemi kalkıyor. Çünkü o zamana kadar kimseye danışma sorumluluğu yok. Ama İsa aleyhisselam inince onunla istişare yapma zorunluluğu. Devreye giriyor. Vezir olma hasebiyle. O zaman ne oluyor? Ee, Kureşteki mülk, yani yönetim, e, Hazreti Mehmet'teki yönetim, tekelden çıkıyor. Anlaşılabilir mi? Şura gibi, bir meşvere gibi bir hal alıyor. Bunun da manası ne oluyor? Ona sormadan bir şey yapamaz anlamında bir, efendim, istişareye, muracat, devreye giriyor. Şimdi, onun için yine hadis-i şeriflerde İsa Aleyhisselam sonra işte ne olacak? Şöyle güven olacak, İslam dünyaya hakim olacak vesaire Bunların hepsi sahiptir. E, Hazreti Meti döneminde dünyaya İslam hakim olacak, şöyle olacak dünyada bir kafir kalmayacak, dünya fethedilecek bu hadis-i şerifler sahittir. Bunların arasında bir çelişki yoktur. Çünkü ikisi de 7 ve 9 sene kadar bir arada bulunmaları hasebiyle aynı dönem ona da nispet edilse doğrudur. Ona da nispet edilse doğrudur. Yani ikisinin döneminde de ortaklaşa Dünyada İslam'ın hakimiyeti gerçekleşecektir. İnşallahurrahman. Ya, onun için efendiler şimdi size acayip gibi geliyor. Olur mu acaba diye geliyor. İslam'ın şu garip zamanlar rastladığınız için Müslümanların çok zor durumunu gördüğünüz için Irak, Filistin'i, Keşmir'i, Doğu Türkistan'ı, Çeçenistan'ı bildiğiniz için Afganistan'ı vesaire haberleri duyduğunuz için Allah Allah acaba gibi geliyor ama bana hiç de uzak gibi gelmiyor. Zor gibi gelmiyor. Çünkü Allah'ın her şeye kadir olduğu itikadımı taşıyorum ve koruyorum. Gün ve gün de güçlendiriyorum. Çünkü hadis-i şerifler çıktıkça, beyan edilen haberler vuku'a geldikçe hakikaten bundan evvelkiler çıktığı gibi bundan sonrakilerinde aynen çıkacağı böylece anlaşılıyor. Evet. Onun için kime sormuşlar dediler bugün bana. Einstein, Einstein birilerine sormuşlar işte kim? Demişler işte 3. Dünya Savaşı'nda işte teknoloji ne olur, şu olur mu bu olur mu? Şu anda kaç Dünya Savaşı oldu? İki mi oldu? Demişler 3. Dünya Savaşı'ndaki teknolojiyle nasıl olur acaba savaşlar, memneler? Vallahi 3. bilmem ne demiş, dördüncü de yine taşlarla sopalara döner demiş. Yani bazı böyle dahi adamlar var tabii. Dahi adamlar var. Adamlar ileriyi görüyor. Teknolojinin kendi kendini istop ettireceğini görüyor. Ve bu silahların efendim geçmeyeceğini. Onun için hadis-i şeriflerde yine kılıç, yine ok, yine at, yine mızrak beyan ediliyor. Çünkü bu dönemler geçici süreler bunlar 50 sene 100 sene 100 sene artık bakalım ne olur. Ama tabii ki hadis-i şeriflerde buyurulduğu üzere yani at dediği zaman sen Füze zamanındayız. Mehdi'nin atı ne iş yapar? Deme! Kafayı yeme! Sen hadis-i şeriflere inan! Efendim, o ok ne iş yapar? Şu neye yarar? Bu neye adamlar? Ay'a çıktı, oradan geçti. Meri'ye çıktı. Oradan nereye gidecek belli değil. Cehennemin dibine kadar gidiyorlar. Yani şimdi bu adamları sen, efendim, neyle durduracaksın? Neresinden bahsediyorsun? Vatikan, Venedik, Amerika, Avustralya? Diyorsunuz ama ben demiyorum! Allah buyuruyor, Muhammed Mustafa duyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben demiyorum. E, onun için yanılma payım var mı? Yok, sıfır. Bir yanılma payım yok. Kafadan bir şey katarsam o tamam. Ben dün gece rüyamda gördüm diye bir şey anlatıyor muyum size? Efendim benim keşfim açıldı da görüştüm biriyle de bana böyle dedi cinler falan diyor muyum size? Yok. İşte önümde duvar onu görüyorum. Başka bir şey görmüyorum. Ha bunun arkasında görmüyorum. Ama Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellemse hadisler rivayet ediyorum. Konumun farklı, anlattıkların farklı. Ona göre dinleyin, ona göre iman edin. Hiçbir hikaye kabirinden dinlenmesin, acaba denmesin, zerre kadar şube, itikada zafiyet ver. Allah muhafaza etsin. Onun için insan bedeninde zafiyet olsa telavisi telafisi var ama itikadında zafiyet olursa Allah muhafaza buyursun. O zaman Muhammed Mustafa'nın yüzüne sallallahu aleyhi ve sellem mezara indiğinden beri bu zatı tanıyor musun dendiğinde bakamazsın. Bu hadis-i şeriflere inanmayanların Allah'ın Resulüne karşı yüzleri yoktur. Neyine inanmıyorsun? Niçin inanmayacaksın sen yahu? Resulullah hangisini yalan söyledi? Haşa ve kel. Kimi kandırdı? Haşa ve Muhbir-i sadık. Her haberi doğru çıkan sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir haberinde yalan yanlış olmayan insan sallallahu aleyhi ve sellem haberleri bize verdi.